ve aşırı gitmeyen cemaatlerden ister haricilerden veyahut da mu'tezilelerden çünkü mu'tezil mu'tezî mu'tezile eee cemaatiyle eee anlaş, anlaşı, e, anlaştığımız birçok sözler var. Veyahut da haricilerle anlaştığımız birçok sözler var. Veyahut da efendim e, bütün mezheplerle biz ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete uygun uygun olan uygun olan her söz o sözü biz o söz’e sahibiz. İster haricilerin yanında olsun, ister mutezile ister Şia, ister nerede olursa olsun. O söz. Ana İsaat ve Selamın sahip sözü ise, tamam mı? O zaman. O söz kimin yanında ise biz o söz’e sahibiz. Aynen Ebu Hanife ve Şafii’nin söylediği gibi. İla sahâl hadîth ve âmâdhabi. Şayet Ana İsaat ve Selamın sözü sahip ise o benim mezhebimdir. Evet. Ve bunu söylerken bu Hanife demedi. Bu ahad olursa ben kabul etmiyorum. İlle de mutavatir olması gerekiyor. Bütün hadislerin çoğu hepsi ahad'dir. Diyor ki, yani hadis gayet açık. İlle sahil hadis ve medhabi. İbn-i Abidin haşiyesinin birinci cilde bu söz mevcuttur. Allah, İmam Es-Serehsi rahimahullah bunu aktarıyor. İb İmam i̇bn Abidin bunu aktarıyor. Feth-ül Kadir de bunu anlatıyor. İmam Yusuf bunu anlatıyor, İmam Zufer bunu anlatıyor, İmam Muhammed bunu anlat. Bu sözü hepsi, bütün bunlar bu sözü aktarıyorlar. Onun için biz Ebu Hanife'nin mezhebine baktığımız zaman bakıyoruz ki İmam Muhammed İmam Yusuf veyahut İmam Zufer Ebu Hanife'nin birçok mezhebine aykırı hareket ettiler. Niçin? Çünkü hadisi sahih hadisi gördükten sonra Abu Hanife'nin iştihat ettiği, iştihat edip hata ettiği sözleri bırakıp bizzat Aleyhisselatü Vesselam'in sözüne bağlandılar. Çünkü onu da bunu da şunu da bağlayan nedir? Aleyhisselatü Vesselam'in sahih sözüdür. Ve bu sahih söz Aleyhisselatü Vesselam'in sahih sözü ister amelde olsun ister akidede olsun ister namazda olsun ister tevhidde olsun bu söz madem ki sahihtir, her konuda bu bizim sözümüzdür. Bu bir. İkincisi, biz Nisa suresinin 115. ayetine baktığımız zaman Allah Celle diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاَعْتْ مَصِيرًا Ayet gayet açık. Gayet açık. Arapça bilen herkes bunu anlar. Veyahut da Arapçayı, Arapçayı bilmeyip, Arapça bilen kişilerin Kur'an-ı Kerim'den bu ayeti tercüme edenlerin ter tercümesine baktıkları zaman aynen bunun manasını görebiliyorlar. Yani her kim bir mesele ona besbelli olduktan sonra, besbelli olduktan sonra, o besbelli olan meseleyi veyahut da o kaideyi veyahutta da o sözü, tamam mı? Reddedip de ve Vesselam'a karşı veya da muhalefet ederse diyor, tamam mı? Biz diyor onun gittiği yönde onu, gittiği yönde onu bırakırız. Bu besbelli mesele itikadi veya fıkhi değişiyor mu? Da? Değişmiyor. İster etikadi olsun ister fıkhi olsun madem ki bu söz Allah Resulü ve Vesselam'ın sözüdür ve Allah Celle Celalü Buhu Resulü bütün cinlere ve insanlara gönderdiyse bütün cinlerin ve insanların Resulü ise o zaman ve Vesselam bu sahih sözü bütün cinleri ve insanları bağlar bütün cinleri ve insanları bağlar. Kelime-i bütün cinlere ve insanlara gönderilmiş bir kelimedir. Yahudiler de buna inanması gerekiyor. Hristiyanlar da buna inanması gerekiyor. Mecusiler de buna inanması gerekiyor. Budistler de efendim Hanefiler de Şafiiler de Malikiler de Hanbeliler de Selefiler de Nurcular da efendim İkhwancılar da efendim şunlar da bunlar da şunlarda bu Kelime-i Şehadet Allah Celle Celaluhu tarafından ve Vesselam'a gönderilmiş Aleyhisselatü Vesselam bunu ona indiği gibi o da aktarmış Ashabı da o çizgide o yolda mücadele vermişler Ve bu Kelime-i Şehadet kıyamet kopuncaya kadar devam edecek O zaman bu söz hangi dalda olursa olsun Madem ki sahihtir bütün cinleri ve insanları bağlar Madem ki bu söz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür bütün cinleri ve insanları bağlar. Ali Satt ve Selam'in haber verdiği her şeye inanmamız gerekiyor. Ali Satt ve haber verdiği her şeye inandığımız gibi aynı zamanda ona itaat etmemiz de vaciptir. Ve Ali Satt ve diyor ki kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Feman ataa, feman ataa'ni, fakad ataa Allah'u, man asani, fakad asallah. Nisa de bu durumda. Nisa 80. ayet. Men al rasule fe kadete Allah. O ayet yani bu söylediğimiz hadis. Nice ayetler yani bu bu dalda nice ayetler ve nice hadisler tamam mı? Nice ayetler ve nice Onun için aslında biz böyle menheci menheci menheci ayetler ve hadisler üzerinde başlangıçta durursa çok daha iyi olur. Bazı kardeşlerimiz bize mesela onun için dediler ki biz Tedmuriyeyi görelim dedik ki tamam hakikaten Tedmuriye de gerçekten usuldur yani yani Selef alimlerinin akide konusunda yazmış olduğu kitaplar hepsi usuldur mesela İmam Es Sabuni'nin akide kitabı mesela usuldur mesela El Acuri'nin yazmış olduğu İslam şeriatı usuldur Mesela El-Haki'nin yazmış olduğu Ehl-i ve Cemaat'ın akidesini anlatan kitap usuldur. Bu tür usul kitaplar aslında konuşulsa ve güzel bir uslupla sinirlenmeden, kızmadan biz mesajımızı ulaşmak isteriz. Kızmayacağız, bağırmayacağız, çağırmayacağız, küsmeyeceğiz. Onlar küsse bile biz küsmeyeceğiz. Gördüğümüz zaman yine selam vereceğiz. Ve icabında derim ki gelip senin çayını içeceğim. Kabul ederse etse, etmezse etmesin. Tamam mı? Biz bizi dinledikçe biz anlatacağız. Ve gayet geniş göğse sahip olmamız gerekiyor. Aynen Ali ve vesselam'ın toplumuna karşı geniş göğse sahip olduğu gibi. İhtilaflardan dolayı birbirimizi tekfir etmeyeceğiz. Birbirimize karşı mücadele vermeyeceğiz. Birbirimizden küsmeyeceğiz. Tamam mı? Ve bu ayetler bu hadisler etrafında devamlı konuşacağız. Ve konuşmaktan da yorulmayacağız. Ama çok geniş gövse sahibi olmak lazım. <gülüyor> Ve bunu mesela isim vermek istemiyor. Çünkü bazı insanlar bazı isimlerden böyle alerji oluyor. kıcık kapıyor. Onun için biz diyoruz ki yani Rabbani alimler diyelim. Bazı Rabbani alimlerin kitaplarına baktığımız bunu gayet ne yapıyor mesela? Bir mesela diyor ki İlk önce ilim öğreneceksin. Ve İmam İmam Buhari rahimeullah sahih ki e, sahih olan kitabında diyor ki: Bab. Tamam mı? Diyor ki: "El-ilmü qabla'l-kavli ve'l-amel." Tamam. Mı? Yani konuya giriş olarak diyor ki ilim amelden ve sözden önce gelir. Ve bütün bu tahassuslarda bu bu şekildedir. Bir, bir bilgisayar mühendisi bu bilgisayar ilmini öğrenmeden bu programı yapamaz. Bir doktor yine o şekilde. Diş doktoru olsun artık do, yani tıbbın herhangi bir tahassüsü. Meselen bir, mesela inşaat mühendisi yine o şekilde. O ilmi almadan hiçbir zaman proje çizemez. Efendim hangi tahassüsü yani? Maddi tahassüsler eğer böylese arkadaşlar. Bu Rabbani din daha evlat değil midir? Subhanallah'l-Azim. Eğer bu tahassuslar normal, maddi tahassuslar böyleyse, dini tahassuslar bundan daha evla değil midir? Onun için İmam Bukhay Rahimallah diyor ki yani ilim olmadan söz ve amel olması mümkündür. Ben öğrenmezsem nasıl namaz kılacağım? Nasıl abdest alacağım? Tıpkı Ömer ve Ammar'ın yaptıkları gibi bilmedikleri için o namazı terk etti. Bu da efendim affedersiniz eşek gibi topraklar içerisinde nebelenmeye başladı. Niçin? Bilmiyorlardı. Dolayısıyla yani her şey ilimden başlar. El ilmu qabla'l kavli ve'l -amel. İlim sözden ve amelden öncedir. Ve şu ayeti getiriyor ki fe'len ennehu la ilahe illa Allah. Muhammed Ailesi'nin Suresi'nde Allahu alem 19. ayet olacak. Bilmiş ol ki Allah'tan başka hak mabud yoktur. E ne diyor ilk önce? Bilmiş ol diyor. Ha o zaman bilecek, ondan sonra amel edecek. Abdest almasını öğrenecek ki abdest alabilsin. Namazın rükün şartlarını bilecek ki namaza o şekilde yaklaşsın. Rükünlerini, vaciplerini, sünnetlerini ve bu şekilde oruç günü o şekilde. Hac yapmak istiyorsan ilk önce haccın hacla ilgili ilmi öğreneceksin. Sen öğrenmeden gidip hac yaparsan baştan sona kadar hata edersin. Zekat yine o şekilde. Oruç yine o şekilde. Şirk yine o şekilde, tevhid yine o şekilde, farz yine o şekilde, sünnet yine o şekilde, vacib ve sahih sahih sahih bitmiyor. Bütün bunlar kapısı nedir? Gerçek ilimdir. Gerçek ilim nedir? Kur'an'dır. Kur'an'dan sonra nedir? Sahi sünnettir. Kur'an'ı ve sahih sünneti şu İslam ümmetine aktaran kimdir? Ashab'tır. Ondan sonra tabi'in, ondan sonra etbaat tabi'in. Dolayısıyla Ebu Hanife rahimahullah diyor. ve Onun için diyor ki. Ali sallallahu ve gelse baş üstüne. Ashab'tan gelse baş üstüne. Tabiinden gelse baş üstüne. Ahmet ve tabiinden diyor. Onlar onlar yani rical oldukları gibi biz de rical. Hum rijal ve nahnu rijal. <gülüyor> i̇şte acza ne demek istediğim biz Gençler aslında hangi ilim öğrencisi olursa olsun temelden başlaması gerekiyor. Örneğin mesela, Müslümanın iki tane şeye ihtiyacı var. Akide ve fıkıh. Bu ikisini paralel bir şekilde ne yapacak? Derslerinde gençliğe sunacak. İster kendi ders halkalarında olsun, ister efendim, ee, televizyon programları üzerinde olsun. İster efendim kanallar şunlar bunlar internet artık neye sayarsan bu çağdaş teknolojinin hangi dalında olursa olsun. Ve özellikle ilim halkalarında. Her ilim öğrencisi mutlaka ilim halkası edinmesi gerekiyor. Ve o edindiği gençlere temelden başlayacak. Temelden. İlk önce nereden başlanması gerekiyorsa oradan. Onun için İmam Malik Rahim Allah diyor ki Geçmiş insanların ne, neyle ıslah olduysa evet. son insanlar veyahutta son gelecek olan ümmet ümmet de ancak onunla ıslah olabilir. Kim diyor? İmam Malik rahimeullah. Evet. Yani kimi kastediyor? Ashabı kastediyor. Tabiini kastediyor. Tabiini kastediyor. Ne ile ıslah oldular? Neyler ki neyler aydınlandılar? Kur'an ve sünnetle. O zaman biz de o şekilde temelden başlayalım. gençlerimizle ders halkalarımızda biz bu gençlerle temelden başlayacağız. Hem akide hem de fıkıh iki daldan yürüyeceğiz. Çünkü sadece akide ağırlığında gidersek o zaman fıkıhtan yoksun olacak veyahut da fıkıh ağırlığında gidersek akideden yoksun olacak. Ha o zaman ne yapacağız? Hem akide hem fıkıh. Yanında Ali satt ve selamın sireti. Bunun yanında mesela ashabtan örnekler, tabiinden örnekler, etba tabiinden örnekler. Ondan sonraki alimlerden örnekler. Bu alimler ilmi nasıl tahsil etmişler? Bunlar ve Vesselam'ın etrafında nasıl oluşmuşlar? veyahutta da e, küçük sahabiler, büyük sahabiler etrafında nasıl halka oluşturdular? Ve bu şekilde o zamandan ta şu andaki çağdaş alimlerimize gelinceye kadar alimler, ilim talebeleri mutlaka ders halkaları oluşturmaları gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun. Diyelim ki sen ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete inanıyorsun o zaman bu çizgide sen ne yapacaksın sen halka oluşturacaksın ve bu gençlerin seviyesini bileceksin bu seviye, gençlerin seviyesine göre ilim vermen gerekiyor eğer akideden sıfırsa akideden başlayacaksın mesela kelime-i başlayacaksın tevhidi ve şirkten başlayacaksın çünkü şirki bilmeyen devamlı ne yapabilir şirke düşebilir Tevhidi bilmeyen insan devamlı şirkü düşebilir. Veyahut da tevhin dışında kalabilir. Ha, o zaman devamlı temelden başlamak lazım. Bu selef alimlerin akide kitaplarının başlaması hangi kitabı işleyebiliyorsan o kitaptan başlamak lazım. Ve selef alimler bu konuda kitapları çoktur elhamdülillah. Sayılmayacak kadar çoktur. Sayılmayacak kadar çoktur. Bu Rabbani alimlerin kitaplarından birisini alır. Gençlerin seviyesine göre sen bunu ne yaparsın? İşlersin. Ve böyle adım adım basamak basamak basamak basamak gideceğiz. Böylece ilim öğrencileri çoğalacak. Tabii ki ilim aynen Rabani bir alimin söylediği gibi ilim ondan sonra yaşamak tamam mı? Yani ilim çok önemlidir. Talem enne la ilaha illallah diyor. Allah celle celalühü ya tamam mı? İlim ondan sonra yaşamak, ondan sonra öğrendiğine ve yaşadı ona çağrı yapmak, ondan sonra bu yolda gelecek olan eziyetlere de sabretmek, göğüs germek. Göğüs erhamukallah göğüs gererek sabretmek. Ali ve selam o şekilde. İlk önce öğrendi oku dedi. Allah Celle Celaluhu Cebrail vasıtasıyla dedi ki oku. Başlangıç oku noktasıdır. Yani ilim Felem ennehu la ilahe illa Allah. Okumayan bir insan okumasını bilmiyorsa o zaman ikinci, ikinci merhaleye aktarırız onu. Nedir? Onun için İmam Elbani Rahimeullah diyor ki insanlar iki kısımdır. Bilenler ile bilmeyenler. Tamam mı? Bilenler bilmeyenlere öğretecek. Bilmeyenler de bilme, bilenlerden soracak ve bilmeyenler cevap verecek. Dolayısıyla her sen herkes bilinçli yapamazsın. Bütün insanları eşit bir şekilde bilinçli olmaları mümkün değil. Parmakların bir değil. Göz, i̇nsanların gözleri bir değil. E, efendim işitme duyguları bir değil. Düşünceleri bir değil. Akılları bir değil. Süretleri bir değil. Boyları bir değil. Genişlikleri bir değil. E, i̇nsanlar her konuda o, yani kalkıp da insanları bir tarak işleri gibi eşit yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla <gülüyor> biz burada var gücümüzü elimizden geldiği kadar elimizden geldiği kadar elimizden geldiği kadar geniş gözlü olmamız gerekir. Yani böyle e, dar olmamak lazım. Biz taassubumuz sadece Allah ve Resulü'ne olacak ashabın anlayışına uygun. Allahu a'lem. Her şahıs bildiği şeyleri diğer kardeşine yardımcı ol. Biz birbirimize ee, yardımcı olacağız. Birbirimizin tamamlayıcısı olacağız. Ee, ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetin etrafında dolaşacağız. Yani Ne haythu daril hak. Tamam mı? Devamlı böyle. Hak neredeyse biz onun etrafında döneceğiz. Hak nerede olursa olsun. Madem ki o söz haktır, doğrudur, biz o söz bizim sözümüzdür. Ve o söz Ebu Hanife'nin yanında, Şafi'nin yanında, Malik'in yanında, Hanbel'in yanında olması önemli değil. Çünkü o söz onun malı değildir. O söz Allah ve Resulü'nün sözüdür. O zaman Allah ve Resulü'nün sözü bizim sözümüzdür. Tabi ki Allah sözü %100 mutlak manada mutlak manada mutavatirdir. O konuda tartışmak yoktur. Hari, e, rafıziler hariç. Amare settüselamın sözünü mesela biz sahih sözü kastediyoruz. İza sahih hadis ve ve mezhebi. Bu Abu Hanife'nin en büyük sözüdür ve birisi bana desek ki sen için buraya diyorum ki ben ben Abu Hanife Abu Hanife'nin mezhebindeyim. Nedir Abu Hanife'nin mezhebi? Abu Hanife'nin mezhebi sahih hadistir. Onun için Abu Hanife rahimeullah ölüm döşeğindeyken İmam Yusuf biliyorsunuz, Abu Hanife çorap üzerinde etmiyordu. Ölüm düşeyi üzerindeyken, Abu Hanife rahimallah, İmam Yusuf ona çorap üzerinde mezhet hadisi ona ulaştırdı. İmam Abu Hanife rahimallah bu hadisi Abu Yusuf'ten, yani Yakup'tan duyunca dedi ki, "Vallahi hadi hadis hasen." Ve kalktı ne yaptı? Mesih yaptı. Baktı ki hadis Ali sattısaemin sözü sahiptir. Adam. Hayatı boyunca çorap üzerinde mesut etmeye karşıydı. Niçin? Çünkü hadis görmedi. Abu Yusuf, İmam Yakup bu hadisi, bu sözü ona aktarınca baktı ki bu hadis sahihtir. Tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Hemen o hadisle amel etti. Öğrencisi. Ve bir gün, he öğrencisi. Ve bir gün yani kendisinin yani ağır hasta olduğu bir anda bulunduğu bir meclis dedi ki şimdi şu anda ben öyle bir şey yapacağım ki öyle bir amel yapacağım ki hayatta yapmadığım bir şey göreceksiniz. Nedir? Çorap üzerinde Mesih. Ve İmam Yusuf'ten duymuş olduğu bu hadisin sahih olduğunu kanaat ettiği için ne yapıyor? Mesih yaptığı Allah rahmet etsin. Ha demek ki onun mezhebi nedir? Hadistir. O zaman ben diyorum ki ben Abu Hanife'nin sahih mezhebi üzerindeyim. İzâ sahil hadis ve mezhebi. İmam Şafii'nin sahih mezhebi üzerindeyim. Eğer sahih hadis ve o mezhebim. İmam Malik'in sahih mezhebi üzerindeyim. Eğer sahih hadis ve o mezhebim. Ve Ahmed bin Hanbel ve Ebdu İbn Taimiyye ve Ebdu hangi alim olursa olsun. Alim bu alim dünyanın neresinde olursa olsun söylediği söz, Aleyhisselam'ın sahih sözü ise ashabın anlayışına uygun ise o benim sözümdür ve o benim anlayışımdır. Vallahu a'lem. <gülüyor> bu talebeler ne söyledi ilim... yani her avam için değil de talebeleri için benim mesela hadislerdir avam için böyle bunu kastetmedi diyorlar bu doğru mu? bu bu söz İmam Ebu Hanife demedi bu avam tabaka veyahut bu ilim talebeleri için yalnız biz bunu şöyle söyleyebiliriz bugün avam tabakadan olan bir kişiyim. yani enmi bir kişi Enmi bir Müslüman Tamam mı? Ammi dediğimiz yani e, e, dininde cahil, Kur'an ve Sünnet'ten hüküm istinbat edemeyecek, efendim e, bulunduğu bulunduğu e, bulunduğu yerde alimlerinin söylediği görüşlere göre ve yahutta da edindiği mezhebe göre diyelim ki biz Türk toplumu olarak Abu Hanife mezhebine göre amel ediyoruz ve alimler diyorlar ki ammi bir kişi, avam tabakasına bağlı olan bir kişi, cahil olup Dinde bilgisi olmayan mezhep taklit etmesi vaciptir. Güvenilir bir mezhep, güvenilir bir mezhebi taklit eder. Yalnız o güvenilir mezhebi taklit ederken ona sahih bir hadis geldiği zaman demezsin ki vallahi bu hadis benim mezhebime uymadığı için ben bu hadisle amel etmek istemiyorum veyahut da bu hadis beni bağlamaz. İmam Abu Yusuf Hanefidi, İmam Muhammed Hanefidi, İmam Züfer Hanefidi ama Mezhebine siz bakınız. Bakınız İmam Abu Hanife'nin mezhebine, İmam Muhammed, İmam Yusuf kitaplarına birçok meselede Abu Hanife'ye ne yapmışlar? Muhalefet etmişler. Ama hiçbir Altı zaman bin mesele diyorlar he, dayım. Altı ama hiçbir zaman, muhalefet. hiçbir zaman onun mezhebinde de çıkmadılar. Mesela İmam en-Nawawi rahimehullah Şafii'dir. Tamam mı? Muhaddis de Şafii'dir. İmam Şafii'nin hat'i teyye konulardan mesela almıyor. Ama isabet ettiği yerlere alıyor ve diyor ki ben şafiiyim. Tamam. İmam Hacer el-Azgalani yine o şekilde. Tamam mı? Mesela Muhammed bin, Alba, Muhammed bin Abdülvahab diyor ki ben hembeliyim diyor. Her ne kadar her ne kadar e, dünyanın öbür tarafında olan Müslümanlar efendim e, suudları Vahabilik ile ittiham ediyorlarsa da bu ittiham yerinde ve doğru değildir. Suudlar hembelidir. Yani e, Vahabi değildirler. Vahabi biliyorsunuz Muhammed ismi Muhammed'dir. Vahhab Abdul Abdül Vahhab onun babasıdır. Yani Vahabi yani niçin ona onun ismi Muhammed. Yani Abdül Vahhab'ın oğlu Muhammed. Muhammed bin Abdül Vahhab Kitaplarına giriniz bakınız. Diyor ki ana alem edheb Ahmet bin Hambed. Tamam mı? E bize Muhammed'i deseler olmayacak. Benim. Ama ne yapıyor? Orada mesela Mesela bakıyor ki Ahmet bin Hanbel hata ettiği yerlerde onun görüşünü almıyor. Onun için İmam Muhammed bin Abdülvahab İmam Ahmet bin Hanbel gibi namazın terkini küfür görmüyor. Ahmet bin Hanbel namazın terkini küfür görüyor. Öbün Bez namazın terkini küfür görüyor. İmam İbn Üthemin yine hoş. Ama Muhammed bin Abdülvahab namazın terkini küfür görmüyor. Biz diyor Cumhur'la beraberiz. İbni Kudame, İbn Kudame Mughni kitabında Mughni kitabında Hanbeli mezhebine göre amel etmesine rağmen Ahmed bin Hanbel'in görüşünde namazın namaz konusunda görüşüne muvafakat etmiyor ve diyor ki bizler muhal cemhur. Namaz namazın terkinden dolayı tekfir etmiyorlar. Ahmed bin Hanbel tekfir etmiyor. Buna rağmen buna rağmen yani öbür tarafta olan Müslümanlar bu insanlara vahabi diyorlar. Ya kardeşim bunlar vahabi. Biz bunları yani bunları savunmuyoruz. Biz Muhammed bin Abdülvahabi de savunmuyoruz. Tamam mı? Biz Kur'an ve sünneti savunuyoruz. Muhammed bin Abdülvahabi isabet ettiği yerde, orada isabet ettiyse ben o isabet ettiğin yer, o benim de sözümdür. Abu Hanife isabet ettiyse o benim sözümdür. İmam Malik, İmam, kim olursa olsun, hangi alim olursa olsun söylediği söz. Allah ve Resulün sözü olup ashabın anlayışına uygun olduktan sonra o benim sözüm de aynı zamanda. Tamam mı? Ee, Dayım sen biraz herhalde dinlenmen lazım ders başlayacak. Ee, ben bir katkıda bulunayım da he, biz ben... geçen bu meseleleri anlattık hakkını helal et. Sonra dedik ki bu mezhep imamlarını da kastederek dedik ki vallahi sahih hadis karşısında kendi görüşüyle amel eden bir müştehit biz bilmiyoruz siz biliyorsanız söyleyin diyoruz yani. Yani biz hiçbir alim tanımıyoruz böyle sahih hadis karşısında kendi görüşüyle amel etmiş. Kesinlikle. Ne kendi görüşüyle ne de kendi mezhebinin görüşüyle. Hemen kendi görüşünü ve mezhebinin görüşünü bırakıyor hadisa sarılıyor. <gülüyor> evet. Musa bir işitiyorsa ben bir şey söyleyeyim. Saat işini de saat işini de düzeltelim. Allah Alem evet. sizin işin geç oluyor değil mi? Şu anda bizde. ilan edelim inşallah. anda da. bizde e, ee, bizde 11'e 20 var. Yok saat 9.30 buçuk güzel inşallah. Ben meseleleri kullan ahkamına bütün, da dinleyeceğim. Geniş, geniş bir kan geniş kapsamlı bir şekilde değineceğim inşallah her şey. Tamam inşallah hocam. İnşallah. Evet biraz isterseniz siz e, boğazınızı evet. dinlendirin. İstire. <gülüyor> Yani, Maksat çünkü bizim ya burada ya. çok geç oluyor. Ee, e, biz bitirelim, bu dersi bitirelim inşallah. Biz hemen başlayalım yani. Tamam, tamam hocam başlayalım. Çünkü yani, arkadaşlar, burada arkadaşlar yani diyorlar ki fazla e, duramayız yani böyle saat 2'ye kadar, üçe kadar falan. E, dağılmadan önce onlar da hem onlar faydalansın hem biz de faydalanalım inşallah. Tamam dayı. Başlayalım mı? Musa kardeş. Tayyib. İna al-ḥamdu lillāhi, n-ahmduhu wa n-astaynu wa n-astafiruh, wa n-awdu billāhi min shurūr yamfusina, wa min syyāt āmalin. Me yehdihillāhu, fala Allah'ın izniyle Allah dilerse Zulhicce'nin <gülüyor> 10 güne, 10 günü ilgiliyle ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete dayanarak anlatmaya çalışacağız. Rabbim bizi haktan ayırmasın. Amin. <Gülüyor> Biliyorsunuz ki geçmiş ümmetlere nazaran İslam ümmetinin İslam ümmetinin ömrü çok daha kısa. Geçmiş ümmetlerde bin yıl yaşayan olduğu gibi onun üzerinde ve onun altında olan insanlar da var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyse Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> İmam Tirmizi'yle İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri şekilde Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki A'mar ümmeti ma bayne s-sittin ve 70, sebin Benim ümmetimin kısım Yaşları veyahut da ömürleri diyor 60 ile 70 arasındadır. Tabii bu genel olarak. Çok nadir işte 100, 120, 90 falan. E, çok nadir olanlar. Genelde o şekilde. Ve İmam Elbani Rahimahullah bu hadisinde bu iki kitapta sahih olduğunu kaydetmiş. Allah rahmet etsin. Ancak Allah Celle Celaluhu Ali satt ve selamın ümmetine vermiş olduğu bu kıssa ömür içerisinde Ali satt ve selamın sünnetine uygun yaşamak isteyen bir kişi salih ve özellikle bazı salih amelleri yaparken veya ota yapınca geçmiş ümmetlerin ömrü içerisinde fayda, fayda faydalandıklarından daha çok daha fazla salih amel Yapmış olurlar. Örneğin bunlardan birisi Kadir Gecesi mesela. Kadir Gecesi müziğinin "Leila tu Qadir" hayrımın elfişahar. Kadir Gecesi bin aydan bin aydan daha hayırlıdır. Ey Kadir Gecesi içerisinde yapılan salih ameller onun dışında olan bin aydan yapılan amelden çok daha hayırlıdır. <gülüyor> bu bir. İkincisi mesela mese Ramazan ayında ve özellikle Ramazan ayının 10 günü içerisinde yapılan salih ameller. Ondan sonra mesela Zülhicce'nin ilk 10 günü içerisinde yapılan salih ameller. Ve bu şekilde bu Allah Resulü ve Selamın sahih sözleri ile ümmetine anlatmış olduğu salih ameller var. Her kim bu salih amelleri o zaman içerisinde değerlendirirse, Ali Sat ve Selamın sünnetine uygun bir şekilde değerlendirirse geçmiş ümmetlerin yaşamış olduğu o uzun uzun ömür içerisinde Yapmış olduklara amele eşit oluyor. Düşünün bin sene yaşayan ile 60 veya otla 70 sene yaşayan arasında ne kadar fark var? Hemen hemen kaç 930 sene civarında. Bu zihcenin mesela ilk 10 günü içerisinde Allah Celle Celaluhu fecir suresinde fecir suresinin birinci ile ikinci ayetinde diyor ki. وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشِرِ Ve burada Allah Celle Celaluhu fecre ve bu dilhiccenin ilk 10 günüyle ne yapıyor? Kasem ediyor Allah Celle Celaluhu. Ve Allah Celle Celaluhu böyle azim ve büyük gördüğü şeylerle ne yapıyor? Kasem ediyor. Ancak Allah Celle Celaluhu Dilediği şey ile azim, yüce, büyük, faydalı olan şeylerle kendisi kasem edebilir. Ancak onun kulları yaratılmış veya da mahlukattan bir şey ile yemin etmesi kesinlikle caiz değildir. Bazen küçük şirk olabilir, bazen büyük şirk olabilir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarından başka bir şey ile yemin ederse bazen küçük şirk olabilir bazen büyük şirk olabilir ve ancak Allah Celle Celaluhu istediği yüce olan bir şeyle veyahutta onun önemini gördüğü bir şeyle ne yapabilir? Kasem edebilir. Burada gördüğü mesela ve böylece birçok ayetler ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu o bu ayetlere ne yapıyor? Kasem ediyor. <gülüyor> Ve İbn Kethir Rahimahullah tefsirinde bu ayetin tefsirinde diyor ki el muradu biha 10 Yani buradaki ve layalin 10'dan kasıt diyor zilhiccenin ilk 10 günüdür diyor. Ve İbn Abbas radıyallahu ta'ala an nakletmiş olduğu bir hadis de İmam Buhari'de geçiyor. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر قالوا ولا الجهاد قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع فلم يرجع بشيء بشق بالرواية تديركي بشق بالرواية تنقل دارك ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء <تصفيق> Yani bu günler içerisinde yapılan olan amel diğer günler içerisinde yapılan amellerden Allah katında en sevimli günler olduğu gibi en sevimli ameldir. Burada diyor ki yani sallallahu aleyhi ve sellem fekthiru fihi minet ve ve İşte bu 10 gün içerisinde Allah'ı Allah tehlil ay onu birlemek. Tekbir onu yüceltmek. Tehmit ve ona hamd ve sena etmek. Ve Arapçası tekbir çeşitleri buna zikredeceğiz. Mesela tekbir çeşitleri alimler sünnetten bize naklettikleri 3 çeşit tekbir var. Birincisi 3 defa tekriler Allah-u Ekber Allah-u Ekber allah Kebira Bu bir İkincisi Altı çeşit Yani altı defa zikrediyor ediyor u Ekber la ilahe illallah, La İlahe İllallah Wallahu Ekber Wallahu Bu ikincisi Üçüncüsü ise, ise Yedi defa tekrar ediyor Allah-u Ekber allah Allahu Akbar, La ilahe illallah, Vallahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahi alhamd. Ve bu tekbirler bir mutlak tekbir tehlil var, bir de muayyet tekbirler ve tehliller var. Mutlak demek, ay bu zilhijyenin birinci günden itibaren sabahtan akşama kadar her an için ne yapabilir bu tekbiri, ondan sonra tehlili tekbiri ve tehmidi ne yapabiliyor? Bunları kullanabiliyor. Evet. Ve sesli bir şekilde çarşıda, efendim evinde, iş yerinde, e, arabasındayken, yoldayken, nerede olursa olsun sesli bir şekilde sünnete uygun onu sesli söylemek. Ve İbn-i Abbas an şöyle diyor eddârimî naklediyor, sahih bir isnetle, Hasan bir isnetle diyor ki, idâ dâhâltel aşır, iştahede, iştihâden hatta ma yekâd yakdar aleyhî. Diyor ki, bu on gün, yani zilhiccenin on günü diyor, geldiği zaman veyahut da girdiği zaman diyor, yani o kadar ki ibadette iştihad ediyormuş ki, o kadar olsun. Ve buradaki iştihad demek, ille de sünnetin üstünde çıkmak demek değildir. <gülüyor> Biliyorsunuz Mutlak namazlar var Mukayyet namazlar var Mutlak zikirler var Mukayyet zikirler var Örneğin mutlak namaz Güneş çıktıktan sonra Güneş çıktıktan sonra Mutlak namaz Ta öğlene kadar istediği kadar namaz kalabilir Ama bu arada duha namazı var Mesela duha namazı en azı ikidir duha namazı niyetiyle. A'malu Ameller niyetlere göredir. Bir kişi duha namazını kılmak isterse en azı iki, en çoğu sekiz rekattır. En azı iki, en çoğu sekiz rekat. Duha namazının niyetiyle sekiz kılar. İkişer ikişer. En doğrusu ikişer ikişer. Çünkü ve Selam gece namazları ve gündüz namazları hakkında iki tane rivayete biz diyor ki Salatul Leyli Metne Metne bir, Diğer bir rivayete Salatul Nehari Metne Metne Ey gündüz ile gece nafile namazlar ikişer ikişedir. Ey her iki rekatta bir selam verilir. Ama bir kişi bir selam ile ve iki tesehhud ile 4 rekat namaz kılmak isterse bir bahis yoktur. Çünkü Ali satt ve selam arada bir bunu yapıyordu ama devamlı bir şekilde bunu yapmıyordu. Mesela bazı me bazı mezheplerin yaptığı gibi biliyorsunuz bazı mezhepler devamlı bir şekilde hayat boyunca nafile namazlar 4 olan olanı ne yapıyorlar? Dört rekat kılarlar. Halbuki arada bir bunu kılmak lazım. Arada bir bu arada bir bu Ali satt ve selam madem ki Ali satt ve selam Arada bir bunu yapmış, arada bir bunu da yapmışsa biz de onun gibi yapacağız. Onun yaptığını biz de onun gibi yapacağız. Yani en eflali iki rekat kılmak, tamam mı? Arada bir, dört rekat kılmakta bir is yoktur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam arada bir kılmıştır. Dolayısıyla arada bir kılarsa o zaman sünnete isabet etmiş olur. Ve burada, bunu burada yani şaşırmayalım veyahut da yanlış anlatmayalım. Bir ibadeti yapmak istediği zaman o ibadet niyeti neyse odur. Mesela duha namazı niyetiyle sekiz rekattan fazla kılamaz. Ama duha namazını kıldıktan sonra mutlak namaz kılmak istiyor. Allah rızası için kalkar o kılar mesela. Allah rızası için yani duha namazı niyetiyle değil. Duha namazı sekiz yani sekiz rekata kadar duha namazını niyetine niyetiyle kılabilir. Ondan sonra mutlak namaz iki iki iki iki ta ezan okununca yani öğle namazın vakti girinceye kadar. Bu nedir? Bu mutlak namazdır. Dolayısıyla burada <gülüyor> Said bin Cüber radıyallahu aleyhi yapmış olduğu yani Dilhiccen girdiği 10 e, günü girdiği zaman ne yapıyormuş? Bütün vaktini bu tür ibadetlere veriyor. Mukayyet ibadetler ile mutlak olan ibadetlere. Mesela duhai duhaı 8 rekat kılıyor ondan sonra mutlak namazla devamlı ne yapıyor kılıyor. Öbür tarafta mesela mutlak zikirler var, bir de mukayyet zikirler var. Mesela akşam ve sabah yapılacak olan belli zikirler var. Hz.at ve selamın yapmış olduğu belli zikirler var. Dolayısıyla akşam ve sabahın yapmış olduğu bu zikirlere bağlı kalarak o zikirlerin saye itibariyle üstünde çıkmayacak. Ondan sonra bu sayılar bittikten sonra mutlak zikir yapar. Sayı saymaksızın mesela örneğin Ali satt ve selam Fecir namazında selamdan sonra 10 defa la ilahe illallah vehdahu la şerike leh lehu mülk ve lehu lhamd yuhiyu ve mitu hava ale kulli şeyin kadir. Fecir namazından sonra ve akşam namazından sonra. <gülüyor> Fecir namazından sonra tesbihler bittikten sonra işte estağfirullah, estağfirullah yani namazdan sonraki zikirleri hepiniz biliyorsunuz. Bu namaz zikirleri bittikten sonra bir de sabah zikirler var. Aynı zamanda sabah zikir, akşam zikirleri var. Mesela <gülüyor> Sabah zikleri yaptıktan sonra bir de yüz defa la ilahe illallah ve la le, ve, ve kulli şeyin kadir. yüz defa saymış, parmaklarıyla saymış. O zaman biz de parmaklarımızla yüz defa sayacağız. Yüzün üstünde çıkmak istersek aynen la ilahe illallah ve la Ondan sonra saymayacağız. Sayısız mutlak bir şekilde ne yapacağız? Mutlak bir şekilde saymadan. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh la, Lahu mulk ve lahu elhamduhu ala kulli şeyin kadir Estağfirullah <gülüyor> ve etubu ile yine o şekilde ve vesselam bir hadis-i diyor ki Yani bir rivayete göre Yüz bir rivayete göre yetmiş Yani günde en az Yüz veya da yetmiş defa ne yapıyor ve vesselam Allah'a istiğfar ediyor Onun sigası da şöyle Estağfirullah ve etubu ile <gülüyor> Bu da yüz defa bu yüz defa bittikten sonra bunu söylemek isterse saymaksızın mutlak bir şekilde sayar. Ay sayısız bir şekilde. Aa, dili dönebildiği kadar ne yapar? Söyler. Öbür tarafta mesela Sübhanallah ve bihemdi yine o şekilde yüz defa. Ne yapıyor? Burada yüz defa yine sat. Aleyhisselatü vesselam'a on defa mesela ve selam getirmek. Yani işte bu şekilde namazlar ve zikirler... Mutlak namaz olduğu gibi mukay Mukayyet namaz var Mutlak zikir olduğu gibi Mukayyet zikirler de var İşte bu mukayyet zikirler ile Mutlak zikirleri birbirinden ayırt ederek Ona göre Niyet etmemiz gerekiyor Burada Buhari'de geçen hadislerinin Türkçe metniğini söylemedi diyor İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadis Türkçe metniğini diyor Sadece Arapçasını aldınız hocam Hangisi? Diyor burada İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadis diyor Şurada aldınız mı? <gülüyor> Allah celle celaluhu hac suresinin 28. ayetinde diyor ki: "Ve yasrusu Allah, fi ayyam ma'lumat." Bu ayyam ma'lumat İbn Abbas radıyallahu teala ki Bu ayette geçen ayyam ma'lumat inneha al-ashr ay 10 zilhicce. Ay zilhiccenin 10 günü. Ay bu 10 gün içerisinde Allah Celle Celaluhunun ismini anarak ne yapıyorlar? E, Hediği kesiyorlar. Biliyorsunuz, hacı olan kişinin kesmiş olduğu hayvan hedidir. Hacı olmayıp da evinde veya da bulunduğu yerde kurban olarak kesmek istediği hayvan da ona da ne yapılır? Ona da athiya denilir. Biz Türkler diyoruz ki kurban. Dolayısıyla Hedi ile athiye arasında fark var. İster hacı olup da hedi takdim edecek kişi olsun, ister athiye kesecek kişi olsun, bu kurbanı veya hatta normal olarak Normal bir hayvanı et yemek için kesmek istediği zaman, Müslüman hayvanı kesmek istediği zaman mutlak manada, mutlak manada, Bismillah, Allahu Ekber demesi gerekiyor. Bismillah vaciptir, Allahu Ekber, sünnettir. Yani Allahu Ekber demezse bir sakıncası yoktur. Ama Bismillah, mutlaka demesi gerekiyor. Bazı şahıslar, Bismillahirrahmanirrahim deyip kesiyorlar. Doğrusu öyle değil. Doğrusu Ali İsat ve Selam'ın söylediğidir. Ali İsat ve Selam ne söylemişse biz de aynen onu söylememiz gerekiyor. O bizim örneğimizdir. O bizim Resulumuzdur. O dedi ki: Bismillah, Allahu Akbar. Biz de diyeceğiz ki: Bismillah, Allahu Akbar. Yalnız bismillah üzerinde alimler ittifak etmişler. <gülüyor> yani cumhur cumhura göre bismillah demek vaciptir. Bazı alimler demişler ki sünnettir. Ama doğrusu nedir? Doğrusu vaciptir. Ama Allahu Akbar nedir? Yani sünnettir, müstehaptır. Ve burada kurban ister haçta olsun, ister hac'in dışında olsun. Bunu kesmek istediği zaman Ali ve selam Bismillah Allahu ekber" dediği zaman demiş ki: "Haza anni ve an beyti." Ve bir rivayette diyor ki bu hem benden dolayı hem beytimin ehlinden dolayı hem de benim ümmetimden benim ümmetimden athiye takdim etmeyin yerini. et Etmeyen yerini. Yani her kim athiye yani kurban kesemiyorsa aleyhissalatü vesselam selefen onun adına ne yapmıştır? Kurban kesmiş oluyor. İşte bu hadisten dolayı alimler ihtilafa düşmüşler. Ha o zaman Kurban yani kurban bayramında kurban kesmek vacib midir, sünnet midir? Burada işte bu tür hadislere göre alimler ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Bunu güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız inşallah. Ondan sonra işte İmam Bukhari'nin rivayet ettiği yani İbn Abbas'tan dolayı rivayet ettiği hadisi de arkadaşlar hatırlattılar. Enne nebiya sallallahu aleyhi mel amelu fi fi fi yani günler içerisinde günler içerisinde olan amel tamam mı afdalu min hadhihi yani bugün bu zilhiccenin ilk 10 günü ile diğer sene içerisinde olan günler arasında yapılan ameller arasında fark var yani mesela diyelim ki Muharrem ayında yaptığı amel veya da Sefer ayında yapmış olduğu amel veya da Şeval ayında yapmış olduğu amel aynı ameli yapıyor. Orada da duha namazını kılıyor. Orada da teheccüd namazını kılıyor. Orada da zikirleri yapıyor. Mutlak ibadet, mutlak namazlar, mutlak zikirler. Kur'an okuyor, cihad yapıyor, anlatıyor, ders veriyor, ezberliyor. Tamam. Aynı şeyi yapıyor. Bu, bu o aydan yapmış olduğu aynı şeyler işte bu dilhiccenin 10 gününde yapmış olduğu bu ameller o gün içerisinde yapmış olduğu ameller Allah katında daha sevgili ve daha sevgili ve daha makbuldur ve daha faziletlidir burada dediler ki aleyhissalatü vesselam bunu söyleyince asham burada yani biraz hayretlene dediler ki Kalu velel cihâd ey Allah'ın Resûlü hatta bu gün içerisinde yap yapılan ameller cihattan yani cihattan bile mi daha faziletlidir Ali Sattwaslem cevap verdi ki vel jihad. Hatta cihat Allah yolunda olan cihad bile bu 10 gün içerisinde yapılan ameller gibi değil. Ey bu ameller cihattan o gün içerisinde bu tür ameller cihattan bile daha faziletlidir. Ancak diyor ki ancak Ali Sattwaslem illa raculun harace yuhati bi nefsi ancak bir şahs diyor kendini tehlikeye atarak Cihada çıkarsa, kendi canıyla, malıyla bütün mal varlığını beraberinde alıyor. Atını alıyor, mal varlığını alıyor. Kendisi de çıkıyor. Mal varlığından ve kendisinden hiçbir şey geri döndürmeksizin, tamam mı? Hem kendini hem mal varlığını hepsini Allah yolunda infak ederse ve kendisi de o yolda ölürse, işte ancak o kişinin yapmış olduğu bu amel, o gün içerisinde yapılan olan amellerden daha faziletli olabilir. Ey kişi canıyla malıyla çıkacak ve bu canın canı da geri dönmeyecek. Malından da hiçbir şey kalmayacak. Hepsi Allah yolunda yok olacak. Ancak işte bu insanın yapmış olduğu bu amel bu on gün içerisinde yapılan o, olan amelden daha faziletlidir. Ama bir kişi cihada çıkar sadece kendi kılıcıyla veyahut da tüfeğiyle Allah yolunda cihad ediyor. Mal varlığından bir şey götürmüyor. Veyahut da ma mal varlığından biraz bazı şeyleri harcıyor. Ve bütün mal varlığını harcamıyor. Kendisi de şehit olup orada ölmüyor mesela. Öldürülmüyor. O zaman o kişinin o cephede yapmış olduğu bütün amel bu 10 gün içerisinde yapılan amelin eşitliğinde değildir. Ey o 10 gün içerisinde yapılan olan amel o mucahidin amelinden daha faziletlidir. Ancak o mucahit malıyla, canıyla gidip hiçbir şey geri dönmezse işte o kişinin yapmış olduğu, bu yapmış olduğu bu amel o gün içerisinde yapılan amellerden daha faziletlidir. Hemen arkasında diyor ki fa'kser <gülüyor> <gülüyor> diyor. Fa'kseru fehinne min ettehlil ve't tekbir ve't bu 10 gün içerisinde Tamam mı? Allah'ı birleyerek, onu yücelterek ve ona hamdü sene e, etmek sözüyle ne yapınız? Bu sözü çoğaltınız. Ey Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ve Lillahi'l-Hemd. Ve üç sigayı anlattık. Bu üç sihadan, üç çeşitten birisini hangisini söylerse caizdir. Ancak bu üç ve vesselam'ın göstermiş olduğu bu üç siganın dışına çıkarak heva ve hevesine uygun Veyahut da kendi anlayışına uygun bazı ekler yaparsa caiz değildir. O zaman bid'at olmuş olurum. Çünkü zikirler, ibadetler, namazlar, inançlar hepsi nedir? Tavkifidir. Ey delile dayalıdır. Ayete ve hadise dayalıdır. Ibadetler aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun değilse o amel merdüttür. Daha önceden bunu anlatmıştım. Amelin kabul olabilmesi için iki tane şart gerekiyor. Birincisi ihlas yani Allah rızası için yapmak. İkincisi sünnete tabi olmak veyahut da sünnete uygun olmasıdır. Allahu ekber kebira. Elhamdülillah kesira. Ve ha, bu yok. Yani elhamdülillah kesiran şeyi sözü yok. Burada hmm. maalesef iş burada bile onu söylüyorlar. Hacı hmm. evet, işte. evet, doğru değildir. Yani, de bu, yok, bu sünnete aykırıdır. Hmm. <gülüyor> Ve yine Sa'id bin Cüber radıyallahu te'ala ibni Abbas'tan akıl ederek diyor ki Kale radıyallahu an La tutfii usurucukum layalil aşır. Diyor ki bu 10 gün içerisinde nurlarınızı söndürmeyiniz. Işıklarınızı söndürmeyiniz. Tamam mı? Burada tekbirleri bir daha söyler misiniz diyor hocam? Herhalde bir He, aldınız. Burada. Burada üç tane siga var. Tekbirlerin sigası. Birisi Üç şeyden ibarettir. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber kebira. Bu bir. İkincisi altı cümleden ibarettir. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Allahu ekber ve elhamd. Üçüncüsü ise yedi cümleden ibarettir. Üçüncüsü Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber la ilahe illallah ve allahu akbar ve lillahi l bu da 7 cümle bu üç sigadan üç çeşitten birisini söylerse bu te tehlili, tekbiri ve tehmidi yerine getirmiş olur yalnız bu söylenen şeyler üzerine kendine kendisinden ekler yaparsa o yapmış olduğu ekler nedir? bid'attır ve biliyorsunuz her bid'at sapıklıktır ay haktan ayrılmaktır ve her sapıklık delalettir ve her delalette de cehennemliktir. Allahu'l musta'an. <gülüyor> Şimdi İbn Hacer rahimehullah Fethül bani kitabında diyor ki acaba diyor bu 10 gün içerisinde yapılan ameller ne der? Neden diğer sene içerisinde yapılan amellerden daha faziletlidir. Ve diyor ki kendisi Allah rahmet etsin. والذي يظهر ان سبق في امتياز 10 ذي الحجه. Li mekan ictema' ummahât el ibadât fi. Ve hiye as-salâtu ve's-siyâmu ve's-sadakatu fi İşte diyor. Allahu âlem diyor. Bu 10 gün ile Diğer sene içerisinde yapılan ameller arasındaki fark şudur diyor. Şu şu, şu olabilir diyor. Yani sebebi şu olabilir. Veyata hikmeti şu olabilir. Diyor ki o on gün içerisinde birçok ibadetler bir araya geliyor. Örneğin diyor namaz. Ondan sonra oruç. Ondan sonra sadaka. Yani artık kurban kesmek. Ondan sonra zekat vermek. Allah rızası için sadakalar vermek. Tamam mı? Ve <gülüyor> sadaka. Ondan sonra bir de hac var. Ondan sonra diyor işte bu ibadetler diyor diğer sene içerisinde oluşmayan olan ibadetlerdir. Ama bu ibadetler hepsi bu 10 gün içerisinde ne oluyor? Bir arada oluşuyor. İşte diyor ki Vallahu alem, diyor, belki bundan dolayı diyor bu günler diğer sene günlerinden daha faziletlidir. Ve bazı alimler demişler ki Ramazan Ramazan gününün son 10 günü mü hayır daha mı hayırlı <gülüyor> Zilhicce'nin ilk 10 günü mü? Bazıları demişler ki Ramazan'ın son 10 günü Zilhicce'nin son ilk 10 gününden daha faziletlidir. Bazıları da demişler ki hayır Zilhicce'nin ilk 10 günü Ramazan'ın son 10 gününden daha hayırlı, daha hayırlıdır. Selef uleması da Burada değişik bir tarif getirdiler. Yani bir tanıtım getirdiler. Dediler diyorlar ki gün olarak gün ile gece olarak fark var. Arasında fark var. Yani Zilhiccenin 10 günü Ramazan'ın son 10 gününden daha faziletlidir. Ama Ramazan'ın son 10 gecesi Zilhiccenin son Zilhiccenin ilk 10 gecesinden daha faziletlidir. Allah için bunu güzel kavramaya çalışın. Yani doğrusu şu. Doğrusu <gülüyor> Ramazan Ramazan ayının son 10 gecesi Zilhiccenin ilk 10 gecesinden daha faziletlidir. Zilhiccenin Zilhiccenin ilk 10 günü Ramazan ayın Ramazan ayının son 10 gününden daha faziletlidir. <gülüyor> <gülüyor> sabit. Peki demişler ki Yani nasıl oluyor bu Bize izah eder misiniz Şöyle cevap vermişler Diyorlar ki Ramazanın son 10 gününde Kadir gecesi var Amadil Hiccan'ın son 10 gecesinde Kadir gecesi yok Ve Allah Celle Celaluhu Ayetle sabit Kadir gecesi Kadir gecesi bin aydan bin aydan daha faziletlidir. Yani bin ayına kadar yapıyor, seksen küsür sene yapıyor, seksen küsür sene yapıyor. <gülüyor> Dolayısıyla Ramazanın son on gecesi içerisinde Kadir gecesini ihya eden bir kişi, Dilhije'nin ilk on gecesini ihya eden kişiden, kişinin amelinden daha faziletlidir. Öbür tarafta zilhiccenin, neden zilhiccenin ilk on günü Ramazan'ın Ramazanın son on gününden daha faziletlidir. İşte demek ki saydığımız bu şeylerden dolayı. Birincisi onda namaz var. Ondan sonra oruç var. Ondan sonra sadaka var. Ondan sonra hac var. Yani kurban, kurban kesiliyor. Mesela Ramazan ayın son Ramazan ayının son 10 günü içerisinde kurban kesilmiyor. Hac yoktur. Tamam mı? Ömre var. Çünkü Ramazan Ramazan ayının birincinden birinci gününden son gününe kadar kim ömre yaparsa aleyhissalatü Selam ile hac ve ömre sevabı yani onunla hac ve ömre yaparmış gibi ne yapıyor? Ee, sevap alıyor. Ramazan ayında. <gülüyor> Ve burada biliyorsunuz haç, Allah katında makbul olan bir haç, tamam mı? Onun, onun mukafatı nedir? Tek kelimeyle cennettir. <gülüyor> <gülüyor> Ve İmam Şeyhul İslam'ın Teyme'ye Allah Zilhicce'nin 10 günü için üzerine şöyle konuşuyor. Diyor ki <gülüyor> Deminki anlattığımız yani ayyam 10 Zilhicce افضل من ايyam العشر min Ramazan. Ve layali'l-ashr el-awaher min Ramazan افضل من 10 Zilhicce. <gülüyor> Ve İmam Elbani rahimeullah bu sözü benimsemiş. İmam ibn bazı yani Suud alimleri Ondan sonra Sadiq Hasan Kharr Rhamma Hindistan Muhaddisi, Ondan sonra Yemen Muhaddisi, İmam Al ile İmam as Sanani, Mısır Muhaddisi, Ahmed Şakir bunlar hepsi 14 Muhaddisler, İmam Muslim Rhamma İmam Bukhari Rhamma Ondan sonra An Nawawi bin Hajar Ondan sonra <coughs> اe, İmam Zufar Rhamma hepsi. Aynen İbn Teymiye'nin söylediği bu sözde birleşiyorlar genel anlamda. <gülüyor> yani diyorlar ki e, yani hakikaten aradaki fark bu. Yani Ramazan'ın son e, Ramazan'ın son 10 gecede olan ameller Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde yok. Zilhicce'nin ilk ilk 10 gününde olan ameller Ramazan'ın son 10 gününde yoktur. İşte bu tür amellerden dolayı nedir? Bunların gecesi bunun gecesinden daha faziletli, bunların günü de bunların gününde veyahut da bunun gününden daha faziletlidir. Ve <gülüyor> <gülüyor> burada yine ma yustahabu fi hadhihi el ayyam yani bu gün bu günler içerisinde müstahap olan ameller. Allah Teala ve ma min musibetin fe bima kasabat eydikum ve yafu an kesir Şura suresinin süre, 30. ayeti. Ve ma asabakum min musibetin yani size ne kadar bir musibet isabet etmişse veyahut da başınıza ne kadar bir musibet veyahut da bizim dilimizle yani bir bela musibet Vehutta bela artık bu musibet e, ölüm olabilir, kaza olabilir, günah olabilir. Yani insanın hoşuna gitmeyen herhangi bir şey onun için bir musibet sayılır. Artık bu musibetin çeşitliğin olursa olsun. Kişinin başına gelen herhangi bir musibet diyor. Allah Celle Celaluhu fe bimekesebet eydikum diyor. Ellerinizle yapmış olduğunuz günahlardan dolayı işte bu tür musibetler başınıza geliyor veya da geldi. Ve ya'fu an kethir ve Allah Celle Celaluhu birçok şeyine yapıyor, affediyor. <gülüyor> yani şu İslam alemine bir bakınız. İslam alemi şu anda bir milyon 1 milyar 300 milyon üzerinde Müslüman olmasına rağmen dünyada hiçbir değeri ve hiçbir eseri yoktur. Geçmişte biz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine Ashab'ın dönemine Tabi'in, mühat Tabi'in dönemine ondan sonraki Emeviler, Abbasiler, Osmanlıların dönemine baktığımız zaman onlar bütün halleriyle İslam'a girip İslam'la amel edip İslam uğrunda mücadele verdikleri için La İlahe illallah bayrağını kaldırıp Kur'an ve sünnete göre inanarak yaşadıkları için Allah Celle Celaluhu onları ne yapmıştır? Devamlı aziz, aziz güçlü ve kuvvetli kılmıştır. Ne zaman ki bu İslam ümmeti Kur'an'dan ve sünnetten ayrılıp, Kur'an'dan ve sünnetten ayrılıp heva ve heveslerine uyduysalar veyahutta işte şu kanuna o kanuna, bu kanuna veyahut şu heveye veyahut o heveye veyahut da bu hevese veyahut şu düşünceye, o düşünceye tamam mı? <gülüyor> Allah'ın kitabını ne zaman bıraktıysalar işte görüyorsunuz İslam ümmeti küfür önünde Yahudiler ve Hristiyanlar önünde nedir? Zelil bir ümmet oldu. Dünyada hiçbir değerimiz yok. İslam ümmetinin hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Yani biz bugün genel konuşuyoruz. Herhangi bir ülke üzerine konuşmuyoruz. 1 milyar 300 milyon milyar. civarında olan İslam ümmeti milyar. Yani he, 1 milyar 300 milyon Bu ümmetler karşısında hiçbir değeri yok. Çok Ve çok çocuktan tutun yaşlıya kadar herkes bunu Televizyonun şeşesi üzerine görebiliyor. <gülüyor> Neden? Neden biz geçmiş ümmetler gibi güçlü, aziz, kuvvetli olmuyoruz veyahut da olamıyoruz? Neden? Çünkü biz Kur'an'dan ve sünnetten, Kur'an ve sünnetin dışına çıkıp heva ve hevesimize uyduktan sonra işte Allah Celle Celaluhu bizi bu hale getirdi. Biz ne zaman ki İslam'a layık olursak Allah Celle Celaluhu yine bizi aziz ve güçlü ve kuvvetli kılacak <gülüyor> <Ha>, o zaman ve me asabakum min musibetim fe bime kesebet başımıza gelen işte bu en büyük musibettir bizim bu zilletimiz bu zilletimiz en büyük musibettir bizim için küfür ümmetinin üstümüze çullanması bizim için en büyük musibettir dinimizi yaşayamıyoruz kuranımızı yaşayamıyoruz islamımızı yaşayamıyoruz burada sen Allah diyorsun orada sana terörist diyor mesela İrhabi diyorlar. Ta Amerika'dan adam bizim işimize karışıyor. Dünyanın her tarafına karışıyor. Geçmişte tam aksiydi. Şimdi tam aksi oldu. Geçmişte ashab ta Fars toplumuna, Rum toplumuna kadar gitti. Emeviler yine o şekilde. Abbasiler yine o şekilde. Osmanlılar yine o şekilde. İşte bu ecdatlar gidip bizim gibi insanlar geldikten sonra Kur'an'ı da arkamıza attık. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini de arkamıza attık. Ondan sonra bu tür musibetler başımıza gelince diyoruz ki neden bu musibetler başımıza geliyor? Ve bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum acizane. Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselamın bulunduğu bir bulunduğu bir gazve. Uhud, uhud savaşı örnek ve ibrettir bizim için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ilk önce çıkmak istemiyordu. Müslümanlarla istişare etti. Gençler illa da çıkmak istiyorlardı. En sonunda tabi büyükler çıkmak istemiyor çıkmak istemiyorlardı. Neticede Hz. Aişe sallam karar verdikten sonra çıktılar. Hz. Aişe sallam dedi ki okçulara işte şu dağın başında kalacaksınız. Yensek yensekte, yensek de, yenilsek de sakın bu dağı bırakmayınız. Okçuları orada gözetleyici olarak bıraktı. Ve biliyorsunuz Abu Sufyan ile ordusu bir taraftan ve Selam'ın ordusuna hücum ederken Halid İbnül Velid liderliğinde olan diğer grup hiç savaşa girmedi. Öbür taraftan dedi ki Halid İbnül Velid radıyallahu anh, bu insanlar Dağın üstünde oldukları müddetçe zafer onlarındır. Bunlar bu dağdan inerse zafer bizimdir. Onun için savaş taktiği de çok önemli. Her asker, her yüzbaşı, her binbaşı, her general savaş savaş fıkhından bir şey anlamaz. El Harbu Khidatun Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi El Harbu Khidatun Tamam mı? Halid bin Velid o dağın arkasında orada durdu askerleriyle beraber mangasını beraber orada durdu. Bunlar buradan inmedikçe biz dedi savaşa katılmayacağız. Bunlar buradan inerse savaş bizimdir dedi. Zafer bizimdir. Ali Satt ve selam onlara tavsiye etti dedi ki bakınız. Sakın bu dağdan ayrılmayınız. Zafer bizim olsa gene ayrılmayınız. Zafer onların olsa gene ayrılmayınız. Siz burada gözetleyici olunuz. Bu nokta bizim savaşı kayıp etmek ile kazanmasına bağlı. Aleyhisselatü vesselam ordusuyla beraber müşrik ordusuna taarruz ederken müşrik ordusu Aleyhisselatü vesselam'ın ordusu önüne kırılıp gitti. ve Selam'ın ordusu onların peşlerine takılarak <gülüyor> tamam mı? Bunları perişan ettiler. Perişan ederken Müşriklerin bir çoğu kaçmaya başladı. Bu dağın tepesinde olan Müslümanlar dediler ki tamam zafer bizimdir. Biz burada ne için bekliyoruz? Herkes hanimete dalmış. Herkes ganimetten faydalanıyor. Bizim burada durmamız doğru değildir. Onların üzerinde sorumlu olan kişi dedi ki Allah Resulü Selam size dedi ki buradan sakın ayrılmayınız. Onun emrine isyan etmeyiniz etti etmedi kimse onu dinlemedi. Birçoğu ne yaptılar? Birçoğu tepeyi terk edip ganimete, ve ganimetin peşine koştular İşte o şahıslar tepe başından ganimetin peşine koşarken Halid ibn Velid dedi ki işte şimdi zafer bizimdir dedi. Ondan sonra Halid ibn Velid mangası ile beraber Hanisatü'sulem'in ordusunun arkasından onlara taarruz yaparak ne yaptı? Bunları sıkıştırdı. Müşrikler baktılar ki Müslümanlar arkadan gelen orduyla çatıştılar. Bu sefer Abu Sufyan dedi ki: "Tak geri dönün." Ha o zaman Müslüman, Müslüman ordusu bu iki savaş cephesi arasında kaldı. Ve böylece Ali'sat ve selamın bulunduğu bir savaşta Ali'sat ve selam Allah katında en sevimli insan. Beşeriyet içerisinde en sevimli ve en değerli insanın bulunmasına rağmen bu savaşta mağlup oldu. Diş Yaralandı ve bir sürü şehit verdiler. En değerli kişilerden özellikle meselen Hamza radıyallahu ta'ala. Yetmiş üç küsür takriben. Vallahu alem. Ve burada alimle diyorlar ki neden Ali Satt ve Selam'ın ordusu savaş yani zafer onların iken neden burada yenildiler? İşte bundan dolayı Ali Satt ve Selam'a isyan ettikleri için Allahu Ekber. Bir emirden dolayı Ali Satt ve isyan ettiler. Bu isyandan dolayı ne oldular? Ali Satt ve Selam'a isyan ettikleri için bu savaşı kaybettiler. Bir masiyetten dolayı İslam ümmetinin masiyetlerine bakın. İslam ümmetinin şirkine bakınız İslam ümmetinin zulmüne bakınız ya. İslam ümmetinin hırsızlığına bakınız Bakınız bakınız bakınız Bitmiyor Aleyhisselatü vesselam bir masiyetten dolayı Savaşı kaybediyor Biz bu baştan sona kadar Nice mahiyetler var Ondan sonra diyoruz ki nasıl olur da biz Küfür ümmetine Mağlup olabiliriz Çünkü biz dinimize sahip çıkmadık Dinimizi yaşamadık Dinimize sahip çıkmadığımız için, dinimizin dışına kaldığımız için, heva ve hevesimize göre yaşamak istediğimiz için veyahut âmel istediğimiz, için, yap, ya, amel yaptığımız için ne yaptı? Allah Celle Celaluhu baktı ki biz bu dine layık değiliz. Allah Celle Celaluhu desteğini desteğini bizden çekti. Bu ümmet imanı doğrultusunda amel edip dinine dönmediği müddetçe Silah yönden ne kadar güçlü olursa olsun küfür ümmetinin müm yenmesi mümkün değildir. Tarih boyunca küfür ümmeti maddi yönden İslam ümmetinden daha güçlüdür. Bedir gazvesini örnek verecek olursa küfür ordusu bin küsur olmasına rağmen İslam ordusu üç yüz küsur. Üç yüz küsur çoğu da kılıç kullanmasını bilmiyordu. Doğru dürüst silahları yok. Doğru dürüst develeri ve atları yok ve buna rağmen o dağ gibi imanlarından dolayı Allah Celle Celaluhu onları o dağ gibi olan küfür ordusuna karşı ne yaptı? Galip getirdi. Niçin? Çünkü imanları doğrultusunda yaşadıkları için. İşte bu ayet bundan. Biz günahlarımızdan dolayı işte Subhanallah bu zillete düştük. Dolayısıyla başımıza gelen bu tür musibetler bizim günahlarımızdan dolayıdır. En azında işte şu on gün içerisinde bu güzel mevsimleri, bu hayırlı mevsimleri değerlendirerek, tövbe ederek, tövbe ederek Rabbimize dönersek Rabbimiz Celle Celaluhu biz layık olduğumuz zaman Rabbimiz Celle Celaluhu tekrar bizi güçlü, kuvvetli ve aziz kılacak. Biz dinimize dönmediğimiz müddetçe ferd olsun, aile olsun, cemaat olsun, Cemiyet olsun, devlet olsun, bu kim olursa olsun inancına uygun hareket etmediği müddetçe zelil ve mağlup olur. Yahudiler ve Hristiyanlar dinleri doğrultusunda hareket ettiler. Teknoloji yönden de çünkü onlarda helal haram söz konusu yok. Biz de diyoruz ki onların onlara uyarak, onların boyalarıyla boyanarak diyoruz ki dinimizi getireceğiz, dinimizi yaşayacağız. Bu mümkün değil. İslam, İslam'dır. Küfür, küfürdür. Aydınlık, aydınlıktır. Karanlık, karanlıktır. Nasıl karanlık aydınlığa benzemiyorsa, aydınlık da karanlığı benzemiyor. Dolayısıyla küfür ile İslam arasında dağlar kadar fark var. Küfür bir dağda, İslam bir dağda. Onun için Müslüman, kelime-i tevhidden başlayarak, tamam mı? Ta ibadetin, Son zirvesine kadar Allah'ın rızasına uygun olması gerekiyor. Ve burada ihlas ile ittiba bir arada olunca Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu bu ümmet bu dine layık olduğu zaman tekrar bu ümmeti ne yapacak? Allah'ın yeryüzünde tekrar hakim kıldıracak O bu günler yakındır Allah'ın izniyle. Biz buna inanıyoruz. Allah Vesselam diyor ki, Yahudiler ile Müslümanlar arasında bir savaş kopmadıkça kıyamet kopmayacak. İşte o zaman diyor Yahudiler ağaçlar ve taşlar arkasında kayalar arkasında saklanarak diyecek ki kayalar ve ağaçlar dile gelecek ancak şacarul gardak müstesna. Bu şacarul gardak dile gelmiyor. Diğer bütün taşlar ve ağaçlar diyecek ki Ey Müslüman gel benim arkamda bir Yahudi var onu öldür. Ve Müslüman geliyor Yahudi böyle ne yapıyor onu öldürüyor. Ondan sonra işte Mehdi kalkıyor. Aleyhis, İsa Aleyhisselatü Vesselam iniyor. Ve Allah'ın izniyle ondan sonra yeryüzünde tekrar adalet olacak. Ondan sonra tekrar bozulacak. Derken yeryüzünde imanlı insanlar olduğu müddetçe dünya kopmayacak. Ne zaman ki? <gülüyor> ne zaman ki Allah Celle Celaluhu imanlı olan kişilerin ruhunu alıyorsa çünkü Ali Sad ve Sem diyor ki kıyamet imanlı insanlar üzerinde kopmayacak. İmanlı imanlı şahıslar var olduğu müddetçe kıyamet kopmayacak. İşte Allah Celle Celaluhu kıyamet, kıyameti koparmak istediği zaman öyle bir rüzgar estiriyor ki o rüzgar kalbinde iman olan herkesin ruhunu alacak Allah'ın izniyle. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu dilediği zaman kıyameti koparıyor. Ama biz inanıyoruz ki en sonda kıyameti kopmadan önce zafer İslam'ındır ve İslam'ın olacaktır. Ama Allah Celle Celaluhu bizden istediği ona dönmemizdir. İşte bu hayırlı günleri bu tür şeyler değerlendirelim. Ey töbe etmeyen mesen, alkollu içki içen, alkollu içkiyi işte bu hayırlı günlerde bu günleri değerlendirerek... Allah'a ihlaslı bir şekilde yönelip tövbe etsin Allah Celle'ye Celle tövbesini kabul eder ve böylece kendini ıslah ettiği gibi çoluk çocuğunun neslini cemaatini toplumunu da ıslah etmiş olur her şahıs tövbe ederse o zaman çocuk aile efradı tövbe eder o zaman kendisi salih amel yaparken çoluk çocuğuna da emrettir ve bu şekilde baştan ta devlet şeyine kadar herkes ıslah olur o <Gülüyor> <açık>. Bitireceğiz inşallah. <Gülüyor> Hayır. İşte şu değerli bu hayırlı günleri elimizden geldiği kadar ne yapalım salih amellerle değerlendirelim ve özellikle bu salih amellerin başında da töbedir. Tövbe Allah'a tövbe etmek ve biliyorsunuz tövbe demek yani bir kişi bir günah yaptığı zaman diyor ki estağfurullah ama kalbinde hiçbir zaman o yapmış olduğu günahtan dönmeyi kastetmiyor. Evet diliyle söylüyor ama onu kastetmiyor. Ağzında sigara, tövbe estağfurullah diyor sigara içmeyeceğim. Ağzında hem içiyor ağzında sigara diyor ki içmeyeceğim. Estağfurullah diyor bu sigaradan dolayı diyor Allah'a istiğfar ediyorum. O Puf puf puf diye sigara içiyor. Diye diyor ki estağfurullah Sakalını kesiyor. Diğer diyor ki estağfurullah devamlı içki içmeye çalışıyor. Devamlı adam öldürmeye çalışıyor. Devamlı gıbat etmeye çalışıyor. Devamlı şerefli kadına iftira atmaya çalışıyor. Devamlı babasına karşı geliyor. Annesine karşı geliyor. Ve bu şekilde yani devamlı fitne fesat yapıyor. Ve bu şekilde. Yani tövbenin şartları var. Bu hayırlı mevsimleri değerlendirerek bir Müslüman ne yapar? yapmış olduğu günahtan dolayı ihlaslı bir şekilde o yapmış olduğu günahı bırakmak. Artık o günahın çeşidi ne olursa olsun adam öldürmek olsun, zina olsun namaz terk etmek olsun ee, alkol olsun artık ne olursa olsun ne yapar? O yapmış olduğu günah Neyse onu terk edecek ve bir daha ona dönmeyecek ve devamlı onu hatırladığı zaman tövbe ve istiğfar edecek. İşte bu tür şartlara haiz kalırsa işte o zaman Allah Celle Celle tövbesini kabul eder. Diyelim ki bir ay iki ay üç ay bu tövbe de, bu töbeyle devam etti. Sonra şeytan tekrar kaldı, kandırdı, tekrar döndü. Tekrar terk ederek dönmek isterse Allah işte tekrar nöbet, tövbesini kabul ediyor. Ve bu şekilde yalnız masiyetin üzerinde devam ettiği halde ondan sonra tövbe estağfurullah diyor bu tövbe değildir televizyon oynuyor çırılçıplak filmler diziler karşısında diyor ki estağfurullah estağfurullah seyrediyor bu tövbe değil ki estağfurullah diliyle değmesi bu tövbe değil tövbe demek o şeyden vazgeçmek demektir sigara içen adam sigarayı bırakacak sakalını kesen sakalını bırakacak içki içen içkiyi bırakacak adam öldüren adam öldürmeyecek Oruç tutmayan oruç tutacak, namaz kılmayan namaz kılacak ve bu şekilde. <gülüyor> yani mutlaka yapmış olduğu günahtan vazgeçmesi gerekiyor. İşte bu nedir? Tövbe ve istiğfarla bu hayırlı günleri değerlendirelim. Bu hayırlı günler içerisinde diyor ki اَلْ اِكْثَارُ مِنَ الْاَعْمَانُ الصَّالِحَا عُمُومًا Genel olarak salih amelleri yapmak. لِقَوْلِهِ سَلَّمْ Ma'ın ayımlın ağzı mu? Günd Allah Subhâna, ve la ahabu ıleyi, alâmel, fihne min hadihi ayımlı Bunu İmam Bukhari rivayet ettiği hadiste bunu ne yaptık, dile getirdik. İkincisi asla bu hayr, günler içerisinde namaz kılma. Yestehebû tebkir, ilâl faraidil, ilâl faraid. Ay, farz olan namazları, farz olan namazları. Müslümanların mescitlerinde, vakitlerinde ne yapar? Erken bir şekilde gider, tekbiratül ihramı görmek şartıyla veyahut da en azından namazı yetişmek şartıyla ne yapar? Beş vakit namazını Müslümanlarla beraber Müslümanların camisinde kılmak. Ve biliyorsunuz sahih görüşe göre camide namazı cemaatle kılmak farz aindir. Şafii'ler demişler ki camide cemaatle namaz kılmak farz-ı kifayedir. Yani birkaç kişi namaz kılarsa bütün bütün oradaki o köyün halkından mesela imamla beraber bir kişi namaz kılarsa köy halkı hiç köy halkından hiç birisi camiye gitmezse demek istiyor ki bunlar günahkar değildir. Kişi dilediği şekilde yapabilir. İmam-ı Şafii'i mezhebine göre böyle. Yani aynen cenaze namazı gibi. Cenaze namazı, cenaze namazı nedir? Farz-i kifayedir. Birkaç kişi yıkılarsa bütün köy o günahtan kurtulur. Ama o köyde hiç kim sakılmazsa bütün köy halkı günahkar olur. İşte cemaat bu şekilde değerlendirir. Şafi'yi Şaf Şaf mezhebi. Bu Hanife'nin mezhebine göre iki rivayet var. Bir rivayete göre farz-i kifaye bir rivayete göre sünnettir. Sünnettir. Yani giderse sünnet sevabı almış olur. Gitmezse günahkar olmuyor diyorlar. <gülüyor> Selef alimlerin görüşüne göre <gülüyor> namaz biliyorsunuz cemaatle namaz kılmak nedir? Farza aındır. Ve bu konuyla ilgili birçok hadis var. Ve bu hadislerden birisi diyor ki: "Her kim ezatı ezanı işitip ezana icabet etmiyorsa onun namazı batıldır." İbn Hazm rahimehullah diyor ki evinde namaz kılabilse onun namazı fasittir. Ama cumhur demişler ki yani bu görüşü savunan selef alimleri demişler ki hayır demişler ki ezanı işittiği halde ezana icab, ezan icabet etmiyorsa tabi eğer de, eğer şer'i bir özrü yoksa şer'i bir özrü varsa müstesna. Şer'i özrü da nedir? Hastalıktır veyahut da öldürülmekten korkmaktır. Bir kişi mesela camiye giderse onun önünü kesilip öldürüleceğinden korkuyorsa o zaman bu şer'i bir özürdür. Veyahut da hastadır gidemiyor şer'i bir özür sayılır. Veya da bugün bu zamanda mesela bir şirkette çalışıyor ve şirket diyor ki ezan vakti geldiği zaman diyor ki sen camiye gitmeyeceksin burada kıl mesela. O zaman bu onun için şer'i bir özür olur şirketinde kılar orada şirketinde cemaat yapar. Şirkette herkes kendi kendine değil, şirkette bir mescit terinilir, musalla kılınır ve orada kılarlar. Ve bu onlar için şer'i bir özür sayılır. İşte şer'i özür olmadığı müddetçe bu görüşü savunan alimler, <gülüyor> Ahmed bin Hanbel rahimehullah özellikle ve onun çizgisinde olan alimler <gülüyor> diyorlar ki namazı sahihtir. Evde kılarsa ezana icabet etmezse namazı sahihtir ama günahkardır. Ama günahkardır. Ebn Hazm Rahimahullah Muhallade diyor ki, diyor ki evde kılsa bile namazı batıldır. Ve doğrusu, doğrusu Ahmet bin Hembel ile onun çizgisinde olan alimlerin görüşüdür. Ey, cemaat farzdır. Ezanı işittiği halde gidebiliyorsa, gitmiyorsa günahkardır. <gülüyor> Evinde kılmış olduğu namaz da sahihtir ve bu namazın edasını eda etmiş oluyor. Diğer bir hadis-i şerif var bundan çok daha tehlikeli. Evet. Diyor ki ve vesselam diyor bir kişi ezan işittiği zaman diyor ezanı işittiği halde ezana icabet etmiyorsa içimden geliyor ki bazı şahısları alıp onlara odun toplattırayım. Ve o toplattırdığım odun ile gider o ezanı işitip de camiye gitmeyip üzerlerinde evlerini yakmak isterim. Ali Satt ve selam. için hiçbir zaman kimsenin evini üzerine yakmaz. Mümkün değil. Ali Satt ve selam boşu boşuna hak etmeyen bir kişini, bir kişiyi öldürmez ve bir kişiyi yakmaz. Ve biliyorsunuz, ateşle yakmak Allah Celle Celaluhu'nun adetine uygundur. İnsanların adetine uygun değildir. Ama bazı hanımlar demişler ki Ali Satt ve selam bu tehdidi yapmış ama bunu kastetmemiş. Ahmet bin Hamal ve çizgisinde olan alimler şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki, neden Ali Sayt ve Selam bu tehdidi yapmasına rağmen, neden Ali Sayt ve Selam bu insanların üzerinde evlerini yapmadı? Diyor ki şundan dolayı. Çünkü bu evde çocuklar var. Cemaat çocuklara farz değildir. Kadınlar var. Cemaat kadınlara farz değildir. Hastalar var. Hastalara farz değildir. Çok fazla yaşlı olup da yürüyemeye, yürüyemeyecek kadar Yaşlı olan insanlar var, onlara da cemaat farz değil. Hayvanlar var, koyun, keçi, at, şunlar bunlar. İşte bütün bunların bu evde oldukları için, Aleyhissalat ve selam, bir kişi için kalkıp bütün bu masum olan insanları veya da hak etmeyen insanları öldürmek mümkün değildir. İşte Ahmed bin Hamza Allah ve onun çizgisinde olan alimler bu cevabı veriyorlar. Ve hakikaten de bu cevap tam yerindedir İbn-i Teymiye Rahim Allah ile ve bu son, son e, bu son zaman alimleri de o şekilde İmam Elbani ve onun çizgisinde olan alimler aynı görüşü savunuyorlar. İşte Müslüman bu hayırlı günlerde ne yapacak? Bu hayırlı günlerde fecir namazından tutun yatsıya kadar devamlı Müslümanlarla beraber camide namaz kılar. Eğer hakikaten şer'i bir özrü yoksa ama şer'i bir özrü varsa deminki zikrettiğimiz gibi o zaman bu bunlar müstesnadır. Burada Sevbe radıyallahu ta'ala diyor ki: "Kala semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem illa Muslim. İmam Müslim'in rivayet ettiği T'sayi bir hadiste <gülüyor> diyor kitööberallahu Teala ve selamnak kayerek ondan nakliacak diyor kitöe Aleyka bir kafırtı suücu Allah'a çok secde et ve buradaki Allah'a çok secde et demek yani böyle secde et ondan sonra devamlı secdede kal demek değildir demek istiyor ki yani çok namaz kıl ve buradaki çok namaz kılmak demek başta anlattığımız gibi mukayet namaz var Mutlak namaz var. Mukayet demek, ey sayılı sayılı namazlar var. Baz, mesela, öğleden önceki namazlar, öğleden sonraki namazlar. Yani namazdan ön, namaz faz namazlardan önce var, faz namazlardan sonra olan namazlar. Duha namazı mesela, Mescid namazı mesela, abdest namazı. Ondan sonra gece namazı, yani vitir namazı dediğimiz gece namazı, gece namazı en azı bir rekattır. en çoğu. 11 rekattır. Ve en doğru görüş budur. Aleyhisselatü Vesselam Umman Aişe diyor ki anhe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor Ramazan'da var Ramazan'ın dışında 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir. Bir diğer bir rivayette 13 rekat. Hani İmam Elbani Rahim Ola diyor ki bu 13 rivayeti, 13 rekat rivayeti diyor yatsı namazının sünnetiyle 13 rekat oluyor. Yoksa vitir namazı, ey gece namazı 11 rekattır. İki tane, iki de yatsı namazı çünkü hani selam sünnetleri camide kılmıyordu hücresinde akılıyordu, evinde kılıyordu O zaman evine gittiği zaman iki rekat namaz kılıyor. O iki, bir de 11 oldu, 13. İmam elbette diyor ki bu 13'ün 13 rek olan, 13 rekat olan yatsı namazının sünnetiyledir. Doğrusu 11 işte 11 rekat. Ama ondan sonra mutlak namazlar var. Yani vütir namazına Değil de mutlak namaz Allah rızası için böyle mutlak namaz Kılabilir taravih niyetiyle değil Bazı şey meselen birçok yerlerde biliyorsunuz Taravih namazını 20 rekat Ve taravih niyetiyle kılıyor Hatta burada Hembeli mezhebine göre Burada Sö Söğüt alimleri Diyorlar ki Gece vitir namazı 20 rekat yani en azı 1 rekat En çoğu yoktur İstediği kadar kılabilir 20 30 40 50, 60, 70, 80 diyor. Bütün namazını uzatabilirsin. Yani lastik gibi istediğin gibi işte efendim uzatabilirsin. <gülüyor> Ve doğrusu mesela burada hembeler Suriye Arabistan'da özellikle Medine camisi ile Mescidi ile Mekke Mescidinde biliyorsunuz evet. Ramazan'ın ilk 10 günlerinde ne yapıyorlar? 20 rekat kılıyorlar. Ondan sonra bir rakat yani 21 rakat. Ramazan'ın son 10 gününde ilk önce yani saat 11'e kadar veya da 12'ye kadar neyse 10'a e kadar 20 rekat kılıyorlar. Gece namazında da 10 reka 11 rekat kılıyorlar. Böylece oldu 31 rekat. 31 rekat taravih namazı niyetiyle kılıyorlar. İmam Elbani Rahimahullah diyor ki bu bidattır diyor. Ve hakikaten de öyle. Yani ve Selam taravih niyetiyle 11'den fazla kılmıştı. Ne evinde ne de. Kendi camisinde Müslümanlarla beraber bu rekatları aşmamıştır. Ve validemiz Ayşe radıyallahu ta'ala bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Onunla beraber biliyorsunuz yani yaşayan bütün sahabiler bu rivayet. Bazı şahsına diyorlar ki işte Ömer radıyallahu ta'ala 21 rekaat kıldırmıştır. İşte efendim Ebn-i Ubey'in namazının mesela onlar demiş ki 21 rekaat İmam Elbani Taravih Risalesinde diyor ki Umar radiyallahu Teala -hani isna edilen bu rivayet kesinlikle zayıftır o Hani namaz işte biliyorsunuz Anzat ve selam'ın vefatından sonra herkes kendi kendine namaz kılıyordu. yani cemaatla camlerde namaz kılmıyorlardı. Kimisi evinde kimisi camide bir came bin bazılar iki kişi böyle bir yerde oturuyorlar kendi kendine orada üç kişi beraber cemaat yapıyorlar bir kişi burada kendi kendine namaz kılıyor ve Umar radıyallahu e, aleyhi ve devri bu şekilde, son devri bu şekilde gitti. Ebu Bekir'in son devri de böyle gitti. Umar'ın devrinin bir cüzübül bu şekilde gitti. Ondan sonra dedi ki, Ashabi ile istişare ederek ne dersiniz biz bunları hepsini bir imam arkasında toplatsak daha iyi değil mi dediler. Vallahi güzel olur. Ve radıyallahu anh orada... <gülüyor> Ashabtan birisini görevlendirdi. İşte bu onu görevlendirdiği zaman diyorlar ki 21 rekat kılmıştır. Der ki aslında İmam Elbani bu Risalesi'nde diyor ki 11 rekat kılmayı tavsiye etmiş. İkinci gece geliyor bakıyor ki hepsi bir imamın arkasında diyorlar ki işte diyor ki bir <gülüyor> İşte bu bid'at ne kadar güzel bir bid'attır. Halbuki bu aslında yani lügat itibariyle bid'at manevi yönden değil. Çünkü bu namaz cemaatle kılınıyordu. Ali Satt ve bir dönem ashablarıyla kıldı. Sonra farz kılınmaktan korktuğu için Ali Satt ve terk edip kendi evinde kıldı. Ashab da kendi kendilerine kılmaya başladılar. Dolayısıyla yani cemaatten dolayı bu bid'at. Yani lügat itibariyle bid'at. Yoksa manevi yönden sünnet yani ıstılahi yönden değil istilahi yönden 20 rekat namaz kılmak bir daha sünnete uygun değildir Aleyhisa vesselam bunu kılmamışbu Bekir bunu kılmamış Ömer bunu kılmamış ömen kılmadı Ali kılmadı ashabı hiç birisi bunu kılmamıştır <gülüyor> Tamam bunu iddia edenler de alimlerle demişler ki ispat edin ve bu bu görüşü iddia eden alimler Örneğin bu zamanın alimlerinden İmam Elbani bu konuyla ilgili güzel bir risale yazdı. İmam Ebün Baz'ın de böyle bu konuyla ilgili bir risalesi var. Bir Müslüman her iki risaleyi okuduğu zaman hakkı gayet net bir şekilde görebilir. Burada delile göre konuşuyor, burada delile göre konuşmuyor. Veyahut da bu delile konuşurken, delile olarak kabul ederken tevil yapıyor. Doğrusu insaflı bir insan bu iki kitabı okuduktan sonra veyahut da bu alimler ile bu alimlerin görüşlerini okuduktan sonra bakacak ki burada İmam Elbani'nin yazmış olduğu deliller güzel bir şekilde İrva El Galil'de bile bu hadisi ne yapmıştır? Güzel bir şekilde takip ederek bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha demek ki burada, demek ki namaz burada Namaz Biz namaz derken <gülüyor> yani mutlak olan namazı mutlak olarak kılacak. Mukayyad olan namazları da mukayyad olan kılacak. Ve burada aleyhissalatü vesselam işte bunu yaparken tavsiye ederken ey sana çok namaz kılmayı tavsiye ediyorum derken burada mukayyad namazlar ile mutlak namazlar arasında fark yapmak lazım veyahut daha farkı görebiliyoruz. Fe innekele tüzdüllahi secdeten Refa Allahu refa'akallah biha daraca tamam mı? ne kadar Allah'a secde ediyorsan Ey namaz kılıyorsan o kılmış olduğun namaz ile veyahut yapmış olduğun ruku ve secde ile Allah celle celaluhu katında senin dereceni ne yapıyor dereceni yükseltiyor ve hatta ancak biha ay bu dereceler sayısınca senin yükselttikçe aynı zamanda bu derece bu dereceler sayısınca da ne yapıyor? Senin günahlarını siliyor ve <gülüyor> sen senin kitabından siliyor. Üçüncüsü asiyam. Bu hayırlı günler içerisinde yani bu ilk 10 gün içerisinde de oruç tutmak. Li duhul fi'l a'mal salihah. Çünkü oruç Salih amellerden sayılır. Ve İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki, yani sene bu sene içerisindeki günler ile bu ilk ilk on gün içerisinde yapılan salih amel tamam mı? Diğer günlerde yapılan amellerden daha faziletlidir. O zamanki amel de salihtir. Bu zamanki alem, alem, amel de salih. İşte alimler demişler ki oruçta salih amelden sayıldığı için bu dolu 9 günü oruçla geçirmek müstehaptır demişler. Fean bin Halid'in annemraatihi'den, amba'de Rasulullah sellem yusumu 9 Zilhicce. Başka bir rivayette "Kana yusum Ve burada Aynı günde ne yapmıştır burada bu bu ilk 10 gün içerisinde bu özellikle yani özellikle özellikle Arafa günü, ondan sonra Arafa gününden önceki 8 gün, ey evet. e, Arafetten önce olan 8, Arafat Arafat günüyle işte dokuzuncu gün ve biliyorsunuz Arafet Arafet gününü haccı olmayan bir kişiyi bulunduğu yerde bu orucu tutan ki on bu günü oruçla geçirirse bir geçmiş sene ile gelecek sene günahları ne yapıyor Allah Celle Celaluhu siliyor yani bir kişi hacı olmayan bir kişi dokuzuncu günü ayarafe günü oruçla geçirirse geçmişin bir senesi ile gelecek bir senenin günahlarını hepsi ne yapıyor Allah Celle Celaluhu affediyor Ey o tutmuş olduğu oruç geçmiş sene ile gelecek sene günahlarına nedir kefarettir Ondan sonra ve ve yaşum ايش? Aşura. Ali satt ve selam biliyorsunuz. Ramazan farz kılınmadan önce Aşura ona farzı ve Müslümanlar da farz idi. Ramazan ayı farz kılındıktan sonra Ali satt ve selam dedi ki dileyen Aşura gönlü tutsun, dileyen tutmasın. Ey <gülüyor> Müslümanları muhayyer kıldı. Ha o zaman farz yani Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Aşura gününün orucu tutmak nedir? Mustahap veyahut da sünnettir. Konuyla ilgili hocam. Mühim bir mesele diyor ki Dur, burada. E, soru soru sormayın. Tamam. Şimdi soru almıyoruz. Tamam. Şimdi. Öbür tarafta ve telafet ayın Her aydan üç gün, üç günü oruçla geçirmek. O da hicri ayının on üçüncü, on dördüncü ve bu on beşinci günü. Bazı insanlar bazı insanlar yani Avrupa'da Avrupa'da olan insanlar veya Orta Hristiyanik takvimlerine göre uyan kişiler Hristiyanik takvimlerine göre bu 13 14 15 günü tutuyor. Doğrusu bu 3 gün oruç Hristiyanik takvimine göre değil, Hicri takvimine göre olması gerekiyor. Ey Hicri ayının 13. 14. ve 15. gün olması gerekiyor. Hristiyanik yani miladi takvim dedikleri salibi salibi tamam mı? Bu salibi toplumunun tahdit etmiş oldukları takvim. Nasrani. He. Tamam mı? <gülüyor> diyorlar ki miladi ay İsa aleyhissalatü doğum gününü. <gülüyor> Halbuki alimler, selef uleması diyorlar ki İsa aleyhissalatü doğumu Bugün olduğu yüzde yüz belli değildir. Bu konuyla ilgili sahip bir rivayet yoktur. Bu beni İsrail oğulların rivayetidir. Dolayısıyla sabit olmadığından dolayı Ali İsa ve Vesselam'ın doğum günü olduğu da belli değil. Ve biliyorsunuz <gülüyor> bu Hristiyanik takvim dedikleri güneşe göredir. İslam ümmetinin hicri takvimi ise <gülüyor> aya göredir. Biz ve Vesselam Resul olarak gönderildiği zaman İsa'dan sonra geldi mi gelmedi mi? Ali Satt ve selam İsa'dan sonra gelmesine rağmen neden Ali Satt ve selam bu İsa'nın doğum gününe göre bu takvime uymadı? Niçin Ali Satt ve selam Hristiyanların ve Yahudilerin edinmiş oldukları bu miladi tarih dedikleri aya uymadı? Ali Satt ve selam birçok sözünde diyor ki Halifu ehli'l-kitab. Ehli kitaba muhalefet ediniz. Yahudi ve Hristiyanlara devamla İslam ne yapıyordu? Muhalefet ediyordu. Yani onlar mesela Aşura gününü ne yapıyorlardı? Her 10 günde tutuyorlardı. Ashab dediler ki ya Resulallah Yahudiler bu 10 gününcü gününü tutuyorlar. Dedi ki o zaman inşallah gelecek seneye sağ kalırsam 10 gününcü 10 gününcü e, günle beraber 9. günü oruçla geçireceğiz. Tabii ki Aleyhisselam yani aceli geldi vefat etti ve annem diyorlar ki işte Yahudilere muhalefet olmak için 9. 10. ve Yahutta 10. 11. gün. Sırf onlara muhalefet olmak için. <gülüyor> i̇şte Ali sad ve selam resul olarak gönderilmesine rağmen bu miladi denen takvime uymadı. Ve Umar radıyallahu taala döneminde Hicri Hicreti İslam ümmetine bir tarih olarak kabul ettiler ve Müslümanlar İslam ümmetinin edindiği Hicri takvimini kendilerine takvim edinmeleri kendilerine takvim edinmeleri gerekiyor. Müslüman var gücüyle gücü nispetinde elinden geldiği kadar bu aylarla konuşsun ve bu senelerle konuşsun. Ama kişi bulunduğu yerde bu takvim varsa o resmi olduğu için resmi şeylerde bunu söylemekte artık beys yoktur çünkü artık onunla karşı karşıya geliyor. Ondan çıkmak mümkün değil. Ama kendi aralarında resmi resmi olmayan yerlerde bu hicri ayları zikrederek kendi aralarında ne yaparlar? İşte Sefer ayı, Muharram ayı, Ramazan ayı, Şevval ayı, Efendimiz Zulhicce, Zulka'de falan diye ne yapma ne yaparlar? Zikrederler. İşte bu Aleyhisselatü Vesselam'ın ay içerisinde tutmuş olduğu bu üç gün, on, Hicri ayının on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci, bir tane Aleyhisselatü Vesselam hafta içerisinde tuttuğu oruçlar var, pazartesiyle perşembe günleri. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, işte pazartesiyle perşembe günleri ameller göve çıktığı için isterim ki bu vakitlerde benim Allah katında, Allah katının salih amelim ulaşsın diye ne yapıyordu? Oruçla geçiriyordu. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki An Hafs Radıyallahuhu Ana, "Kaldı. Arkaon, Lm Ykun, Ydaghhunna Rasulullah Saws. Üç şey var ki Allah, dört sene sen şey var ki Allahü Teala bunları ne yapmıyordu, terk etmiyordu. Siyam aşura. Ve üçte ve üçte üçte üçte üçte Aşıra gününde olan işte 9. 10. gün veyahut da 10. 11. gün ondan sonra Dilhicce'nin ilk 10 günü ondan sonra her ayda her ayın 13. 14. 15. bir de fecir namazının sünneti bir de ondan önce zikrettiğimiz pazartesiyle perşembe günleri bir de arafa günü işte bu 10 gün içerisinde Arafa günü olduğu için bu da o günü oruçla geçirirse işte bir geçmiş senenin günahlarına oluyor kefaret oluyor. Ve قال Ali ve Sallam İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri bir hadiste "Men min abdin yasumu yomen fi sabilillah illa ba'ad Allahu bi zalika'l-yevme vejhehu anin-nar 70 kharifan." Diyor ki bir Müslüman veya hatta bir bir Müslüman kul Allah rızası için bir gün oruç tutarsa Allah rızası için tutmuş olduğu o gün sebebiyle Allah Celle Celalhu onun zatını ve bazı şahıslar yüzü derken vücut demek sadece kişinin yüzü kastedilmiyor burada el vücuttan kasıt yani kişinin her tarafı kişinin bütünü bütünlüğü. Ey Allah Celle Celaluhu onun cesedini 70 sene boyu cehennemden uzak tutar Allah Celle Celaluhu. Bir gün Allah rızası için Allah rızası için orucun şartlarına uygun, günlerine, vaciplerine uygun bir şekilde, tamam mı? Allah rızası için o günü oruçla geçirdiği zaman 70 sene boyu o kişiyi cehennemden cesedini cehennemden uzak tutar muttefakun <gülüyor> aleyh. Ey imam Bukhari ile imam muslimün üzerinde ittifak ettikleri hadis. Ve bu konuda imam, i̇mam nevi rahimahullah muslimin şerhinde diyor ki kâle l-imamin nevi an sovmi eyyâmin aşır innehu mustahabbun istihbâben Ey bu dokuz gününü oruçla geçirmek diyor. Allah katında şiddetli bir şekilde sevimli ve hoş bir ameldir. Veyahut da Allah Celle Celaluhu'nun çok hoş gördüğü bir ameldir. وَقَدْ خَسَّنْ نَبِيُّ سَلَى اللّٰهُ وَسَلَّمْ سِيَامْ يَوْمْ عَرَفَ مِنْ بَيْنِ اَيَّامْ عَشَرِ دِلْحِجَّ Allah Celle e, ve Allah Resulü Vesselam diyor, bu 10 gün içerisinde, yani 10 dilhiccenin 10 günü içerisinde özellikle Arafa günü ne yapmıştır? oruçla geçirmeyi bu ümmete tahsis etmiştir kâle sallallahu aleyhi ve sellem sıyam yom arafa ahtesibu alallahi en yukaffir sene alleti kablehu ve alleti ba'de arafa günün diyor arafa gününü oruçla geçiren diyor İnşallah diyor Allah'ın izniyle diyor geçmiş sene geçmiş senenin günahları ile gelecek senenin günahlarına nedir kefarettir Allah aksar. Bir sene boyu geçmişten, bir sene boyu gelecekte, iki sene, 24-24, 48 ay, 48 ay boyu değil mi? Evet. He? Bu 48 ay içerisinde yapılan günahlar hepsine oluyor, affolunuyor. Bazı alimler demişler ki, bu günahlar içerisinde büyük günahlar müstesna demişler. Bazı alimler demişler ki, o günahlardan tövbe ettiyse büyük günahlar bile nedir içine giriyor. Ve doğrusu büyük günahlar, büyük günahlar tövbe gerekiyor. Kişi o büyük günah üzerinde devam ederken her ne kadar harafa gününü oruçla geçiriyorsa bile o büyük günahtan tövbe etmediği müddetçe o büyük günah affolunmuyor. Ama o günahtan tövbe ederse o zaman o büyük günah da işte bu sene içerisinde yapıldığı için o büyük günahın kef o büyük günah da nedir kefaret oluyor. Büyük günahlardan dolayı mutlaka tövbe etmek şarttır. Büyük günahların dışında diğer bütün küçük günahlar işte bu nedir? Allah Celle Celalü hepsini affediyor. Dördüncüsü edaul hac ve umra. Dördüncüsü hac ve ömre yapmak. Liqaul yani ve selam ve hac-ı mabrur ليس له جزاء Allah katında makbul olan bir haç, tamam mı onun karşılığı mükafatı sadece cennettir ve yahutta cennetten başka bir şey değildir Ravahu Müslim İmam Müslim rivayet etti Nasıl mabrur hocam mabrur demek makbul yani makbul yani şartlarına uygun, rükünlerine uygun, vaciplerine uygun, sünnetler uygun olacak, tamam mı? Hmm. İşte mesela bu şartlara, rükünlere, sünnetlere, vaciplere uygun olursa işte o zaman bu hac Allah katında makbul mesela olur. Mesela Türk hacıları Mina'dayken Aizede kalacaklar. Neyse Türk hacılarını karıştırma. Şimdi biz genel konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> genel dağıtacağız. <gülüyor> Hangi hacı olursa olsun. Burada Ali Sattwaslan diyor ki, diyor ki <gülüyor> وَالْحَجُّ الْمَغْرُبُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا جَزَ طيب yine İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ tamam mı? مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ her kim diyor bu beyti kast ederse haj niyetiyle kast ederse ve o kastetmiş olduğu hac İster ifrat olsun, ister kıran olsun, ister temettü olsun. Bu üç hac anileri arasında hangisinin makbul olup olmadığı ihtilaf etmiştir. Şafii'ler demiş ki en faziletli hac kıran hac'dir. Hanefiler demişler ki şey Şafii'ler demişler ki en faziletli hac ifrat hac'dir. Hanefiler demişler ki en faziletli hac kıran hac'dir. Hanbeliler ve onların çizgisinde olan alimler demişler ki en faziletli hac temettu hacdır. Bu tabi herkes her mezhebin kendine göre görüşü var. Ali Satt ve selam biliyorsunuz veda hacını yaptığı zaman Medine'den Medine'den geldiği zaman Mekke'ye doğru beraberinde kurban getirmişti. Ve Ali Satt ve selam Mikat'a geldikten sonra herkesin ee, yani kurban e, beraberinde hayvan getirmeyen e, beraberinde kurban getirmeyen kişiyi herkesin haccını, ifradını ve e, kıranını temettua çevirmesini emretti. Ve Selam dedi ki şayet dedi ben beraberimde kurbanı getirmemiş olsaydım ben de sizin gibi ne yapacaktım? Haccımı temettua çevirecektim. İşte bu bu görüşü bu görüşü savunan alimler bu hadise dayanarak dediler ki o zaman kıyamete kadar en faziletli hac temettu hacıdır. Dolayısıyla ister ifrad olsun, ister kıran olsun, ister temettu olsun. Bu 10 gün içerisinde bu haçtan yani bu hac çeşitlerinden birisini yapan bir kişi, tamam mı? Yapan bir kişi felem yarfus ve lem Buradaki rafset ay hanımıyla hanımıyla şehvetle yaklaşmayan tamam mı yani, hanımına şehvetle yaklaşmayacak cima yapmayacak veyahut da cemaate teşvit edecek şey, şehvet şehvet verici şeyler yapmayacak hanımıyla veyahut da Allah korusun hanımı dışında başka kadınlara karşı ve özellikle biliyorsunuz haşta birçok kadının yüzü açıktır Müslüman elinden geldiği kadar hac, yap, hac ve ömre yapacak olan kişi tamam mı? Elinden geldiği kadar gözlerini kadınlarda, yabancı kadınlara bakmaktan sakınması, sakındırması gerekiyor. Onun için Allah Celle, Celle diyor ki, erkek Müslüman erkekler haramdan gözlerini sakındırsınlar. Müslüman kadınlar da gözlerini haramdan sakındırsınlar. Erkekler de kadınlara bakmayacak. Yani nikaha düşen kadınlara bakmayacak. Kadınlar da nikaha düşen erkeklere bakmayacak. Burada her Müslüman kadın ile erkek ne yapacaklar? Gözlerini harama bakmaktan sakındıracaklar. Öbür tarafta lem yefsuk ey itaatin dışına çıkacak. İbadetin dışına çıkıp yani taat olmayacak, amel de yapmayacak. Yapacak amel, yapacağı amel yani birinin tam niyet edeceği günden ta hac bitinceye kadar yapan sözü, fiili, kalkışı, oturtuşu, oturuşu hepsi ne olacak? Hepsi salih amel dairesi içerisinde olacak. lan kızmayacak, kimseyi vurmayacak, kimseye sövmeyecek, kimseye sinirlenmeyecek, kimseyi dövmeyecek, kimsenin kalbini kırmayacak, devamlı zikir ve özellikle Arafa günü ee, öğlen namazını kıldıktan sonra öğle namazından ta güneş batıncaya kadar hep zikir ve dua ile meşgul olacak. Ondan önceki saatler ile işte yine zikirle, namazla, mukayyet namazlar, mutlak namazlar, ondan sonra mukayyet zikirler, mutlak zikirler, ondan sonra Arafa gününde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben ve benden önceki Resullerin en çok söylediğimiz şey diyor, şuydu diyor zikir. La ilahe illallah vehdahu la şerike, lahu mulk ve lahu elhamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Aleyhisselatü Selam bunu Arafa gününde çok söylüyordu. Ve öğlenden sonra, Aleyhisselatü Selam öğleden ta güneş batıncaya kadar ellerini açıp hep dua yaptı. İşte böyle bir hac yapan bir kişi, ister kıran ister ifrat, ister temettü. O zaman o kişi diyor nedir? <gülüyor> Annesinden doğduğu gibi günahlardan tertemiz olur. Burada alimler demişler ki, yine ihtilafa düşmüşler. Demişler ki bazı alimler illa elkebair. <gülüyor> büyük günahlar müstesna. Yani büyük günahlardan ne yap? Bu haçtan sonra haçtan önce yapmış olduğu büyük günahları büyük günahlar yapmayacak? Dönmeyecek. Dönerse o zaman tekrar ne olur? O günahlarla karşı karşıya veyahut da sorumlu olur. Ha döndüyse çünkü haç esnasında o günahlar mesela adam öldüren öldürmez. Alkol içki içen hac esnasında içmiyor. Namazı terk eden haç esnasında terk etmiyor. Babasına karşı gelen gelmiyor. Yani işte bu büyük günahlar hac esnasında yapılmadığından dolayı işte o zaman bu bunlar da o an için onun içine giriyor. Ama hacdan sonra bu günahlara dönerse ondan sonra tekrar o günahlarla ne olmuş oluyor? Sorumlu oluyor ve karşı karşıya geliyor. et tekbir ve tehlil. Beşincisi et tekbir ve tehlil ve tehmid. Lime vereda fi hadis bin Umar radıyallahu te'ala an Ey bundan önceki hadiste fe'aktheru fehinne min ettehlil ve't tekbir ve't Bu hayırlı. Bu hayırlı ilk 10 gün içerisinde ne yapınız? Tehlili ay Allahu ekber. Allahu ekber bu tekbirdir. La ilahe illallah bu tehlil. Bu tehlildir. ve tahmid ay ve'lhamdülillah. Dolayısıyla ne yapacak? Devamlı Gidişte gelişte şurada burada devamlı ne yapacak ağzını bu tür zikre alıştıracak. Kale İmam Bukhari rahimahullah Kana İbn Umar ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma Yekhrujani ila Fi ayam al 10 Yükabbirani Ve yükabbirin nâs bitakbirihime İmam Buhari rahimahullah Sahihinde diyor ki İbn Umar yani Abdullah bin Umar Ömer <gülüyor> bin Hattab Abdullah radıyallahu anhuma ve Ebu Hurayra radıyallahu taala an diyor çarşıya ne yaparlar ne yapıyorlardı çarşı açım panayırlara çıkarlar çarşılara çıkarlar ve çıktıkları bu gün içerisinde çıktıkları zaman ne yapıyorlardı yukbirani sesli bir şekilde bunlar ne yapıyorlar tekbir ediyorlar ve bunların tekbirleriyle onları işiten insanlar da onlar da tekbir yapıyor hatta var ya mine böyle çınlıyordu tekbir seslerinden maalesef şiddet işte bu bu sünnet tamamen Müslümanlar arasında hatta salih insanlar arasında bile artık görmüyoruz. Yani bugün salihiz diyen insanlar bile bakıyoruz ki bu tür sünneti unutmuşlar. İşte Müslüman bu tür sünnetleri bu tür ölmüş ölmüş sünnetleri ihya etmek lazım. Yani eğer bu bazı şahıslar tarafından bunu unutulmuşsa bunu hatırlayan şahıslar o unutan kişilere sesli bir şekilde tekbiri, tehlili, tahmidi getirerek ki onlara da hatırlatmış olur. Ve bunlar hatırlayınca, bunlar söylediğim zaman bunlar da hatırlayınca ne olacak? Burada herkes bu ibadeti yerine getirmiş olur. Çünkü bu günler içerisinde Allah katında en faziletli şey Allah'a tehlil, tahmid ve tekbirdir. Ve kala aydan ve kâne umar <gülüyor> yukebbir Fî kubbetihi bimine Fî kubbetihe ey çadırında Umar radıyallahu ta'an mine de Çadırında Veyahut oturduğu yerde diyor e Ne yapıyordu? Yukebbiru fî kubbetihi bimine Feyesma'uhu ehlil mescid Ve tekbir yaptığı zaman Mescidde olan kişiler onu işittiği zaman Feyukebbiruna Ve yukebbir ehlissuk Onlar Umar'ın tekbirini işitince Onlar da tekbir yapıyorlardı Onlar da tekbir yapıyorlardı işte onların tekbirini çarşıda ve panayırlarda olan kişilerde bunların tekbirini duyunca hattâ terüccû mine tekbiran Allahu akbar ya demek ki yani düşün mine diyor mine yani her bu tekbiri işiten ne yapıyor tekbir yapıyor yalnız <gülüyor> burada bazı noktalara değinmek istiyorum acizane buradaki tekbirler cemaatla olmayacak ey bir kişi diyecek ki mesela şöyle bir cemaat var bir kişi de diyor ki Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar'le onlar da arkasında diyorlar ki Allahu Akbar Allahu Akbar böyle toplu bir şekilde komutlu bir şekilde zikirleri komutlu bir şekilde toplu toplu vaziyette yapmak sünnete aykırıdır <gülüyor> herkes kendi kendine yapacak yani herkes kendi kendine tekbir edecek herkes kendi kendine tahmid, tahmid edecek herkes kendi kendine tehlil edecek yani zikir şahsı ilgilendirir toplumsal bir şekilde komutla değil. Hatta camilerde yapılan tesbihler bile mesela namazdan namazdan sonra camilerde yapılan tesbihler biliyorsunuz. Müezzin'in görevi nedir? Müezzin'in görevi ezan okumak ve kamet getirmektir. Ondan sonra başka bir vazifesi yoktur. İmamın görevi de o onun arkasında saf olarak olan Müslümanlara namaz kıldırmaktır. Dolayısıyla ezan okur, ondan sonra kameti getirdikten sonra Müezzinin görevi biter. Namazdan sonraki, namazdan selamdan sonraki tesbihler herkes kendi kendini ilgilendirir. Yani top, böyle topluca tekbir, tesbih getirmek birisi. Subhanallah ondan sonra herkes subhanallah, subhanallah, elhamdülillah, herkes elhamdülillah, elhamdülillah demek nedir? Bu sünnete aykırıdır. Ve aleyhissalatü diyor ki, ''Men amm amelen neyse aleyhi amruna fehuva raddun.'' Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel sünnetimize uygun değilse o amel merdüttür, makbul değildir. İşte bu e, topluca yapılan tekbirle tesbirler ve ibadetler, zikirler, ister mescitte olsun namazlardan sonra, ister de başka bir yerde olsun bazı tarikat ehlinin yapmış oldukları gibi hep birlikte Allah Allah Allah hay hayhu, zaten aslında Allah hayhu zikir türü değildir. Bunlar Allah hayhu zikir türü değildir. Ali Satt ve selam ile ashabı hiç birisi bu cümlelere bu cümleler ile zikri yapmış değildir. Ali Satt ve selam hiçbir zaman Allah Allah deyip de zikretmemiş. Hay hay zikretmemiş. Hu hu zikretmemiş. Hu biliyorsunuz yani odur. O o o kimdir o? Hu hu o, o o o. Hay hay diridir diridir diridir. Kim diridir? Hasan mı Hüseyin mi? Şudur budur. O zaman zikirler Aleyhissalatü Vesselam'in Müslümanlara ashabına öğrettiği şekilde olmalı ve onun nasıl yaptıysa o şekilde sesli olan sesli, sessiz olan sessiz ve bu şekilde ve biz hutbatı her cilde devamlı ki Aleyhissalatü Vesselam konuşuyor. ne diyor? Fehn al asla kullu hadisi kitabullah wa khair al hadi Muhammed sallallahu aleyhi en doğru en doğru yol ve en doğru görüş ve en doğru istikamet nedir? Ali Sattu'sulemin yoludur ve istikametidir. Dolayısıyla Ali Sattu'ya Ali Sattu'sulem ibadetleri nasıl yaptıysa biz de o şekilde yaparız. Ne üstüne çıkarız ne altına ineriz. Bu Ali Sattu'su ibadetleri Ali Sattu'sulemin gösterdiği şekilde yapmayıp da üstünde artı şeyler yapıyorsa veya muhalefet ediyorsa o yapmış olduğu yorgunluk boşu boşuna olmuş olur. <gülüyor> e, hocam e, Biz çıkmamız gerekiyor e, bir iki tane sorum olacak sana Bekliyorum yani O etsin. zaman e, Beş dakika beş beş dakika, dakika istirahat istiyoruz Allah için e, Bazı arkadaşların burada e, Gidecek arkadaşların soruları var Allah için beş dakika <gülüyor> verelim e, o. Tamam hocam Daha Müzdelife yetişmedi evet. Ve baktın ki gece yarısı olacak Hemen orada öğle, akşam namazıyla yatsı namazını ne yapınız? Cem'i yapınız. Tamam, tamam mı? Çünkü biliyorsunuz e akşam yatsı namazının vakti alimler arasında ihtilaflıdır. Bazı alimler diyorlar ki fazilet vakti var bir de ihtiyari vakti var. Bazı Alim diyorlar ki ihtiyari var bir de zaruri var. Evet. <gülüyor> Ve İmam Ebn-i Şeyh Bin Bez Allah diyor ki fazilet ile ihtiyar. Fazilet nedir? fazilet vakti. Fazilet el vakti. El vakti. vakti mufadıl. Veyahut su namazının vakti girdiği an <gülüyor> tamam mı? Girdiği an gece yarısına kadar. Hezde vaktil fazilet. <gülüyor> Bağdis sa'afnaş diyor ki bu vaktil zarura. <gülüyor> yani İmam Bin göre ilk 12 saat 12'den sonra geçtikten sonra mesela saat 1'de namazı geç kılmadıysan <gülüyor> kılarsan namazın sahip <gülüyor> Ama diyor ki günahkar oluyorsun. İbn Üthaymin el diyorlar ki hayır. Namaz vaktinin diyor, namaz vaktinin bir faziletli ile ihtiyari vakti var. Faziletli vakti ilk vaktidir. iktiyari vakti ilk vaktinden ta 12'ye kadar bu arada ihtiyar edebilirsiniz. Sonuçta kaldı bu şekilde. Ya. Yani sahih tamam, görüşe tamam, göre tamam. 12'yi tamam. geçirmeyeceksin. Evet. Daha mı kardeşim? Tamam. Elimizden tamam. tamam. tamam. tamam. tamam. tamam. tamam. tamam. 12'yi geçirme. Tamam. Baktın ki 12'den Hey, bu, duyuyor muydu bu? Ben bilmiyorum herhalde. Diyorum ki, e, harç talebeleri derslerine mi? çalışmamış mı? Harç talebeleri derslerine çalışmamış mı? Niye duyduruyorsun? Harç talebeleri derslerine mi? çalışmamış mı? Açmadım ki ben. Esselamu aleyküm ve ahtollahu aleyküm. dönün inşallah. Aşmadım. Kardeş, biz e, yine de mutmain olmak için her şeyi e, tane tane almak Ay. istiyoruz hocam O yüzden... Tekrar soruyoruz yoksa elhamdülillah bütün bütün hac ben de dinliyorum burada sizi. Bekliyoruz da işallah. Devam et arkadaşlarla. Devam et. Devam et. Eee tamam. Ondan sonra baktın ki 12 yani gece yarısından gece yarısına yetişeceksin mesela yola yetişmediysen o zaman yolda bulunduğun yerde akşam namazı akşam namazı 3 rekat kılıyorsun bir bir ezanla. Ondan sonra yatsı namazı iki rekat kılıyorsun. Bir kametle. Yani yatsı namazına ezan getirmeye gerek yok. Bir azan okursun. Ondan sonra ilk önce akşam namazını ondan sonra yatsı. Akşam namazını üç diyorsun. Taksiri yoktur akşam namazında. Yatsı namazında iki rekat kılacaksın. Ve burada alimler bir tür konusunda ihtilafa düştüler. Yatsı namazından sonra diyorlar ki yani bazı alimler vitiri kıldı ama sünneti kılmadı. Ve aleyhissalatü vesselam hakikaten yani Aleyhisselatü Vesselam mukim iken, kerme seferdeyken hiçbir zaman vitir namazını kılma, e, terk etmemiştir. Fecir namazının sünnetiyle e, vitir namazını ne yapmamış terk etmemiştir. O zaman dilersen bir rekat kılabilirsin. Dilersen ha, üç, dilersen Allah beş, Allah dilersen on bir. Yani bir ile on bir arasında istediğin kadar vitir kılabilirsin. Vitir namazını, yatsı namazını kıldıktan sonra hiçbir şeyle meşgul olmaksızın hemen yatacaksın. ve Selam yatsı namazını kıldıktan sonra hemen kafayı vurdu, yattı. Evet. Tamam mı? Ta feci namazından önce kalktı ve Selam Ondan sonra fecir <gülüyor> namazına hazırlık Elbit, müzdelife. He, müzdelife mescidine girebiliyorsanız en eftaldir. Girmiyorsa diyor ki aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Müzdelife kullehe Yani Müzdelife'nin bütün hududu <gülüyor> hac için mوقaf Yani evet. Müzdelife'nin neresinde durursan dur, evet. geçerlidir. Tamam, tamam mı? Müzdelife'de tabi fecir namazı olduktan sonra fecir namazını cemaatle kılarsınız. Bulunduğunuz yerde hanımlar arkanızda siz erkekler. Feciden önce yok. minaya geçemez miyiz? Müzdelife'de mi kalmamız lazım? Şimdi eğer Müzdelife'de yani kadınlar hakikaten eğer e, hasta olan veya yaşlı olan veya da yürümeyecek e. sabaha kadar kalamayacak gücü olmayan şahıslar varsa onların gitmekte bir veis yok ama bunu, bunu behane ederek, bazı şahıslar bunu bahane ediyor. Ya işte, kalabalıktır falan filan şudur budur. Müzdelifeyi terk ediyorlar, gidiyorlar. <gülüyor> tamam mı? Aleyhisselatü vesselam, zaruri olan kişilere müzdelifeyi, müzdelifeyi terk etme, Gece yarısından sonra müzdelifeyi, müzdelifeyi terk etmelerini, terk etmelerini... Belli saatlerde her, orada kalmak yeterli değil mi? Gece yarısına mi? kadar. Gece yarısına kadar. Gece olur. yarısından sonra işte, e, mesela zaruri olan şahıslar mesela, Orada su verecek olan şahıslar veyahut çok yaşlı kadınlar var veyahut da hasta, hastalandı. Yok, yani, da yani, araban zaman. var herkes. herkes Arabaya yani, gidemeyiz oraya. Biz. Herkes arabasıyla iniyor. Biz devamlı arabalarımızla arabalarımızla. Tamam da. hocam Müzdelife'e geldik sonra orada. Orada evet. işte Müzdelife'de yatsı namazından sonra yatacaksın. Tamam. Yatacaksınız. Fecir namazına de. kalkacaksınız. Orada fecir namazını cemaatla. Fecir namazını kıldıktan sonra... Ta ışık açılıncaya kadar ne yapacaksınız? Hep dua, dua edeceksiniz kıbleye doğru. Dua. İşte dua dua dua dua. Tam güneş çıkmadan önce Mina. ne yapacaksınız? Tekbir. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Diğer ne yapacaksınız? Mineye gideceksiniz. Mineye giderken işte hep telbiye telbiye. Ta cemretül akabeye kadar. Ve Türkiye'de bu şeytan Hocam, diyorlar. Telbi, te, tekbir mi? Te, telbiye mi? Telbiye telbiye. birinci günü tekbir olmasınlar. Olsun telbiye hmm. yani. Yolda giderken telbiye. <gülüyor> Biz işte burada değineceğiz. Çünkü muvakkat, te, muvakkat tekbirler var. Bir de mutlak tekbirler var. Evet. Oraya gelmedik daha. Evet. Tamam mı? Tam şeye akabe taşını görünce, yani Cemilatul Akabe'yi görünce tekbiri, te, telbiyeyi terk edeceksin. Ve Türkiye'de diyorlar ki şeytan. Cemre'lere şeytanla isimlendiriyorlar. Hmm. Doğrusu o şeytan değildir. Normal cemredir. O cemreye şeytan demek doğru değildir yani. Cemre, cemre. yani diyecek, cemre taş taş diyecek. Veya o diyecek. Taş de. diyeyim. Yani. Tamam mı? Cemre'tül akabe veyahut da cemre'tül ule el vusta el kubra. Tamam mı? Cemre'tül akabe'yi gördüğün zaman telbiyi keseceksiniz. Müzdelife'den yedi taş alabilirseniz en efdalı müzdelife'den yedi taş de. almak. Yalnız bu taşları yıkamak caiz değildir. Tamam. Normal küçük taşlar. Tamam. Alacağınız taşlar e, nohut tanesini geçmeyecek. Evet, Bazıları böyle kocaman taşlar alıyor, doğru evet. değil. Bazıları çok çok küçük taşlar alıyor da doğru değil. Evet. Aleyhisselatü Vesselam, İbn-i Abbasan dedi ki, bana işte <gülüyor> şu de, dedi ki yani şey bu nohut taşını yani tanelerini geçmeyecek. Yani, çok büyük olmayacak, çok küçük olmayacak. Tamam tamam, biliyorum. Yedi taşı oradan aldıktan sonra, o yedi taşla oradan alamazsan bile mine'den alabilirsin. Ya, Onu ne yapacaksın? Taşladıktan sonra Tamam mı? Taşladıktan sonra ondan sonra gidiyorsun. Kurbanınız varsa kurbanınızı kesersiniz. Yoksa tıraş olursunuz. Tıraştan sonra Kurban ve tıraştan sonra e, Ve tuhaf harama gidiyorsun. Tuhaf-ül ifade yapıyorsunuz. Tuhaf-ül ifade tuhaf yaptıktan sonra eyvah. Tamam mı? İşte efendim e, iki rekat namaz kılıyorsunuz. Ondan sonra say. sa'y. Sa'y'dan sonra dilerseniz akşama kadar Mekke'de olabilir, kalabilirsiniz. Evet. Dilemezseniz tekrar Mine'ye gelebilirsiniz. Tamam Mine'ye geldik. Yani gece mesela gecen yarısından önce veya da yarısından sonra mutlaka Mine'de olmak lazım. Mine'de Çünkü Hanefilere yani. göre Mine'de kalmak e, sünnettir Sünneti diyorlar. Evet. Doğrusu vaciptir. Yani. Azize'de Cumhurun... kalıyorlar hocam. Azize şey dışında kalıyor. Yani. <Gülüyor> Mine dışında. He. Hayır, dışında Mine'de kalıyor. geceledik o gün. Ertesi gün zavala kadar. He. Ertesi gün yani e, iki gün kalmak vaciptir. Evet. Üçüncü gün yani on üçüncü gün kalmak istemiyorsan güneş batmadan önce Mine'yi terk etmen gerekiyor. On iki gün, on üçüncü gün değil. On üçüncü gün. İki gün diyorsun. Bayramın on i̇şte. gün işte. üçüncü şey günü şey yani. E... Onuncu günü birinci gün. Onun on birinci günü ikinci gün. Onuncu gün akabeyi vuruyorsun. Tamam zaten. ikinci gün zavaldan sonra. On birinci ayırırsın. gün, on birinci gün üç taşı vuruyorsun. Evet üç. El ule, el el -kubra. Tamam mı? On ikinci gün yine ne yapıyorsun? Yine el orta, el vustah, el On üçüncü gün gitmek istiyorsan, evet. tamam mı? On üçüncü gün gitmek istiyorsan, o zaman ne yapacaksın? On ikinci günü vurduktan sonra çıkacaksın. Eğer on ikinci gün güneş battıktan sonra oradan çıkmazsan, on üçüncü günü kalmak mecburiyetsiniz. Tamam. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın taşlar zevaldan sonra. Her gün var. mü? Doğru değildir. Birinci gün sabah, ikinci gün zevaldan sonra, üçüncü günde ee, mi zevaldan sonra? Yani. Onuncu gün, camratul akabeyi sabahleyin vuracaksın. Dayı, yani güzel. Sabahleyin ne zaman yetişeceksin? Tabi bakmışken iyi bak. gün zevaldan sonra. Yalnız on birinci gün, tamam Zevaldan sonra yani evet. güneş, güneş, göğün ortasından ee, e, batıya tam, doğru sorarız, kaydıktan tam, tam sonra, tamam mı? Birinci, ikinci, üçüncüyü, on ikinci gün güne, zevaldan sonra birinci, ikinci, üçüncüyü. Valla üçüncüsünü kalmak istersen daha evdaldır. Aleyhisselatü vesselam kalmıştır. Evet. On üçüncü günü öyle yaptı. Ama sen diyorsun mesela mazeretin var bir şey olmaz. Evet. On üçüncü gün kalmazsan o zaman on ikinci gün şeyleri attıktan sonra direkt gidersin. Veda hacı yaparsın. Veda tavafı yaparsın. Veda tavafı vacip mi oluyor? yoksa bir tane sahibi bir tane tavafı yetebilir? Tavafı İfade tavafını tavafıyla... birleştirebilir. Yani birinci gün gitme şey. Çok zahmet oluyor zaten. Bir gitme, ta 12. gün dönecek. Dönecek dediği gibi. Tevaf-ül ifade ile veda tevafını bir yapabilirsin. O zaman on dört tane... Yani on dört... Yedişer değil bir mi? Defa bir, şey, bir, bir defa, defa Tabii, bir, bir defa mı? Niyet şey, tamam. bir defa. O zaman 1. bayramın 1. günü inmiyoruz. Yalnız, yalnız o tevafı... Tevaf-ül ifade ile tevaf-ül veda'yı beraber yapınca... Orayı, Mekke'yi hemen terk etmen gerekiyor. Tevaf, veda tavafı yaptıktan sonra Mekke'de kalmak ama yok. niyet niyet hem e, e, kudum hem e, şey ifada tavafı kudum değil veda tavafına niyet olarak bir yazılıstan hadis sen o tavafı yapıp gittikten sonra o öyle çünkü <gülüyor> en önemli olan en son ahdin tavaf olması. Sağ <gülüyor> allah doğru değildir Çünkü Alisan ve selam şeytan ismiyle isimlendirmedi orada onun ismi camra yani camra demek taş demek ona şey, şeytan demek de o yani bazıları birçok şahıs geliyor işte ayakkabısını çıkarıyor kimmem ne yapıyor kocaman taş atıyor Kimisi sövüyor şeytana Allah seni ililahnet etsin yani biz orada birçok şahıs ona lale okuyor taşı attığı zaman. Ha biz bir şey unuttuk ustad. Ee, taşları atarken bazı ya yani, e, taşları atarken Bismillah Allahu Akbar değil Allahu Akbar denilecek. He? Şu iki parmak arasında. Yani baş parmak ile şahadet parmağı arasında taşı tutacaksın Allahu Akbar. Yani Bismillah Allahu Akbar değil ona göre. <gülüyor> yani o şartı da koş. Koşar şartı koş ama ben ehremsızlık koşacak. Olsun hani hastalık olabilir icabında. arafatta falan hastalık Hı, gelebilir. Sana icabında götüremeyebilirsin. Şart koşmakta fayda var. Kimileri terlik fırlatıyor hocam. Hocam oraya şeytan gelip bağlanıyor mu yani? Şeytanı ha. bağlıyorlar mı oraya? Yok, yok öyle bir şey yok. Bir dakika geliyor <gülüyor> Musa kardeşi. Bir dakika şu arkadaşı yollayın da söylenir. Şimdi o da soruyorlar. Diyorlar ki şeytan getirip oraya bağlanıyor mu diyorlar? Yani taş atılan yere şeytan getirip bağlanıyor mu diyorlar? Tabii bu doğru doğru değil. Öyle bir şey yok kesinlikle. Yani bu manen manen Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem olayı şey isimlendirirken tamam mı? Manen bu. Yoksa Şeytan bizatihi orada bağlanıp ta taşlanıyor diye bir şey yoktu kesinlikle. Sünnette öyle bir şey yok. Bu halk arasında veyahut da halkın dili arasında konuşulan bazı sözlerdir. Yani bu böyle bir şey yok gerçekten. Sünnette öyle bir şey yok. Yani orada e, şeytan bağlanıyormuş da ondan sonra insanların görmediği halden şeytanın orada bağlanıp işte insanlar onu taşladığını doğru değil hatta orada yani tekbirden başka bir söz söylemek bile caiz değildir. Bazıları lanet ediyor lan şeytanam. Bazıları sövüyor. Bazıları ayakkabısını terliğine atıyor. Bazıları kocaman taşlar atıyor. Yani biliyorsunuz ee, yani İslam'ın genelinde Müslümanlar <gülüyor> kültürsüz, bilgisiz olduğu gibi hac yapanlar da işte bilgisiz ve kültürsüz bir şekilde hac ibadeti yapıyorlar. Tıpkı namaz kılıp da namazın namazın bilinçsizliğinde olduğu gibi. Adam namaz kılıyor, namaz kıl nasıl namaz kılınması gerektiğini bilmiyor. Şartlarını bilmiyor, rükunlarını bilmiyor, vaciplerini bilmiyor, sünnetlerini bilmiyor. Aa, namaz kılıyor. Aynen o şekilde haç da yine o şekilde. Oruç tutuyor mesela güneş şartlarına uygun, rükünlerine uygun değil de yani annesinden, babasından, hocasından, halkından, köy ha, köy halkından veyahut da arkadaşından gördüğü gibi. Maalesef şiddet İslam ümmeti Biz burada devamlı hac yapıyoruz. Bu sene bize kısmet olmayacak herhalde. Yani görüyoruz inan ki millet tamamen cahilhane bir şekilde hac yapıyor millet. Yani ne hocaları haçtan anlıyor, ne de kendileri kızanlar, birbirlerini vuranlar, birbirlerine sövenler, e ne bileyim acayip. Ondan sonra milleti atıyor. Yani piknik yapıyorlar. Haç piknik olmuş. Ey yani ashabın yapmış olduğu hac ile veyahut da selefin yapmış olduğu hac ile bu insanların yapmış olduğu hac arasında dağlar kadar fark. Onlar bir dağda, bunlar bir dağda. Yani hac bir ibadettir. Hocam burada diyor ki cumartesi günü Arafat'tır. O gün oruç tutulur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cumartesi oruç tutmayınız. Ancak size farz olan müstesna. Doğrudur. Diyor ki la tasumu yawm as sabti illa Yani e, farzın dışında diyor ki farzın dışında cumartesi günü oruç tutmayınız. Ve bu alimler arasında ihtilaflıdır. İmam Elbani ile onun çizgisinde olan alimler cumartesi yani bir hayırlı bir amelin cumartesi gününe geldiği zaman o günde oruç tutması caiz değildir. Hatta her ne zaman ondan sonra ondan sonraki gün mesela oruç tutmak. Mesela diyelim ki aşura günü cumartesi gününe geldiyse Elbaniye göre oruç tutmak evet. haramdır. Ama Ebün Üthemin ile Ebün Bezin veya bunların çizgisinde olan alimlere göre bir sakıncası yoktur diyorlar. Yani, <gülüyor> Efendim Yarın, tutsan, Yarın mesela, birlikte, cuma cumartesi Yarından başlasan. Size hocam. İşte böyle bir sakıncası yoktur. Çünkü cuma günden sonraki günü oruçla geçirecekseniz bir sakıncası yoktur. Ama özellikle cumartesi günü İmam Elbani'ye göre görüşü de çok kuvvetli. Gerçi Şeyh ona, ona bu konuda ona muvafakat etmiyor. Şeyh Eyd, ustadımız yani ustadımız Elbani'ye uymuyor. Bir aralarında şey var. Diyor ki ben Ustadımızın gördüğünü görmüyorum diyor. Ben diyor Cumhur'la beraberim diyor. Ee, onun ve e, Şeyh e, Süleyman Meşhur aynı görüştedir. Diğer öğrenciler yani diğer İmam Elbani ile beraber. Bazı öğrencileri onun görüşünü de e, benimsiyorlar. Bazı öğrencileri Cumhur'un görüşünü benimsiyor. Mesela böyle. <gülüyor> Artık bu ihtilafı söyledikten sonra çünkü hadis açıktır. İmam Elbani Rahimahullah'a. İrva el-Galil'de gayet bir şekilde bu hadisi tahkik etmiş. Bütün senetleri böyle araştırmış, araştırmış ve bakıyor, hakikaten de çok kuvvetli bir delili var yani. Ve yani e, tabii bu tahkik yapıldıktan sonra veyahut da bu tahkiki gördükten sonra eğer ilim talebesi hakikaten ait edebilecek güçte bu iki görüşü birbirinden hangisinin daha kuvvetli olduğunu ait edebiliyorsa o zaman kendisi hangi görüşe kane ise delil yönden, heves yönünden değil. Ama mukallit ise, avam tabakasından birisi ise hangi mezhebi görüyorsa, taklit ediyorsa o mezhebi taklit eder. Bir sakıncası yoktur. Ama bir ilim öğrencisi, mureccih bir kişi mutlaka takip etmesi gerekiyor. Ve en doğru görüş veyahut da en kuvvetli görüş hangisi ise onu sesi gerekiyor. Ama mukallit bir kişi, di dedi mesela bir taklid edebilir bu konuda. Evet. Diyor ki burada mutlak namaz niyetiyle gece 13 rekattan başka kılınabilir mi? Eğer taravih gece vitir namazının niyetiyle kılmıyorsa bir sakıncası yoktur. Yalnız e, İmam Elbani rahimehullah diyor ki İmam Elbani rahimehullah diyor ki vitir namazını kıldıktan sonra yani vitir yani bir 11 rekat kıldıktan sonra diyor abdest namazından fazla kılması caiz değildir. Tamam mı? alimleri evet. alimleriyle bunların çizgisinde olan alimler diyorlar ki bir sakıncası yoktur. Hatta vitiri kılsam bile yani tekir rekatı kılsam bile uyandıktan sonra dilediğin kadar namaz kılabilir. Ben acizhane ben yani bu acizliğimle, acizliğimle ben İmam Elbani'nin ve e, onun çizgisinde olan alimlerin görüşünü benimsiyorum. Bu konuda çünkü Ümme Aişe radıyallahu diyor ki Ramazan'da var Ramazan'ın dışında Ali isad ve selam 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir. Acaba biz Allah Resulü sallallahu ve sellem'den daha mı takvaliyiz. Ve yahut Abu Bekir'den daha takvaliyiz. Ve yahut Umar'dan, Osman'dan, Ali'den, um İbn Umar'dan, İbn Zubeyr'den ve yahut İbn Mesud'tan e biz bunlardan ta daha takvaliyiz. Yani en doğrusu sünnete uymaktır. Onun için Hz. Peygamber (s.a.v.) hutbe diyor ki: "Ve hayrul haddi, haddi Muhammed sallallahu aleyhi sellem." En doğru yol ve en doğru e, görüş ve otta en doğru sünnet Ali (r.a.)'nın edindiği yoldur ve edindiği sünnettir. Hayrul haddi, haddi Muhammed sallallahu aleyhi sellem. Yani ve Selamın sünneti varken kalkıp da şu alimin bu alimin sünnetine uymak gerçekten doğru değildir. Ama adam mukallit ise tamam dilediğini yapabilir, dilediğini taklit edebilir. Ama ilim öğrencisi ise görüşler arasında ayırt edebilecek güçte ise taklid ona haramdır. Müreccih bir kişiye taklit haramdır. Mukallit ise, alim değilse, bir ilim talebesi, kuvvetli bir ilim de, talebesi değilse e, taklit etmekte bir beis yoktur herhangi bir mesele. Diyor ki burada hocam Cuma günü oruç tutarsa Cumartesi vacip mi olur? Ya da Cumartesi tutmak tutmamak için Cuma orucunu bozması lazım mı? Cuma günü oruç tutarsa Cumartesi vacip mi olur? Cumartesi gün, cuma günü oruç tuttuğu zaman Cumartesi günü oruç tutmazsa Cuma gününü oruçla ifrad etmek caiz değildir. Burada ittifak var. Onun için Resulullah Aleyhisselam Ummene Cüveyriye'nin evindeyken o gecesi onun yanındaydı. Baktı ki Ummene Cüveyriye radıyallahu anh'a o gün e, dedi ki yani yemeye yemeğe gelme. Dedi ki oruçlu musun? Evet dedi. Peki dedi e, dün oruç tuttun mu? Hayır dedi. Yarın oruç tutacak mısın? Hayır dedi. O zaman dedi gel ye dedi. Orucunu boz dedi. Çünkü Cuma'yı tekil olarak Cuma gününü oruçla geçirmek haramdır. Ama Cuma'dan önce Veyahut Cuma'dan sonraki günü tutmakta bir beis. Mesela Perşembe gününü tuttuğu, Perşembe ile beraber Cuma'yı tutar. Veyahut da Cuma gününü tuttuğu, Cumartesi'yi onunla beraber geçirmekte bir beis yoktur. Tamam mı? Yani bir gün önce veyahutta bir gün sonrayı ek yaparsa bir sakıncası yoktur. Ama özel olarak sadece Cuma'yı vücutla geçirmek haramdır. Bu da ittifak var yani. Elhamdülillah ihtilaf yoktur burada. Vullahu alem. Bu kadar herhalde. Burada sorular bitti <gülüyor> Musa kardeş e, ne yapmak istersiniz ee, dersimiz dersi hocam, derse dön istersen hocam dersi bitir başımızda ee, dersi bitir inşallah çünkü başka gün belki bu dersin devamını bayramdan sonra sonraya kalır o zaman bir anlam olmaz yani kurbanla ilgili bölüme Doğru bölüme mi? inşallah valla ben de ben de o, evet. düş de o düşünce deyim burada evet. kardeşlere de siz kardeşler sizi duyuyorlar İnşallah muhafakat ederler başımızda. <gülüyor> Evet. Hayır. Hocam buyurun. Siz e, kurbanla ilgili açıklamaları yapın inşallah. Biz dinliyoruz. Ben kayıt yapıyorum. Onu kurban gününe kadar yayınlayalım ki Müslümanlar yararlansın inşallah. hocam bir dinlenmek falan istiyor musunuz? Devam edebilir misiniz? Arkadaşlar biraz yemek atıştırıyor işte. Tamam. Yemek e, yeme yiyeyim. Ben isterseniz bir 5 dakika falan Kur'an yayındayım. Ondan sonra tekrar devam tamam, edelim. Tamam oldu inşallah. Allah sizden razı Boğazınız... olsun. Tamam hocam. Görüşürüz inşallah. Allah sizden razı olsun efendim. Ecmayn ecmayn hocam. Esselamu Aleyküm Allah ve rahmet